Oh yeah. 지금까지 뉴스 스토리였습니다. Kainat, bugün 27 Mart Perşembe, yıl 2014, ay 3, gün 86, Kasım 140. 1435, Hidri Cemaziyevel 26, 1430, Rumi Mart 14. Dünya Tiyatrolar Günü. İstanbul'da ilk sinema, Ali Efendi Sineması açıldı, 1914. Avrupa Ekonomik Topluluğunun Kuruluşu, 1957. Günün Sözü. Dostlarımız, yaşarlarken yakınlık göstermeyi öğrenelim. Öldükten sonra değil. F. Scott Fitzgerald Günün tarihi. 125 yıl önce bugün... 27 Mart 1889'da... ...yazar, gazeteci, romancı... ...Yakup Kadri Karaosmanoğlu... ...Kahire'de doğmuştu. Karaosmanoğlu'nun... ...en tanınmış eserleri... ...Kiralık Konak, Nur Baba... ...Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre... ...Yaban... ...ve Ankara'dır. Gün... 69 yıl önce bugün 27 Mart 1945'te romanları, romanları ölçüsünde incelikli, unutulmaz öykülerle edebiyatımıza büyük emeği geçmiş Halit Ziya Uşaklıgil vefat etti. Başlıca eserleri Mai ve Siyah, Aşkı Memnu ve Kırık Hayatlardır. Günün malumatı Koç Burcunda Doğanlar Dünden devam 21 Mart 20 Nisan Uğurlu gününüz Salı Uğurlu sayınız 9 Uğurlu taşınız pırlanta. Uğurlu renkleriniz kor kırmızı, nar çiçeği, al. Uğurlu çiçekleriniz lale ve papatya. Uğurlu kokularınız manolya, lavanta çiçeği ve ıtır. Büyük Saatli Marif Takvimi The sea coming. Herkes Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete başladı haftanın dördüncü Açık Gazetesi Ömer Madracan, Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümşer de destek veriyor Günaydın, Günaydın. Açılışımızı Demokrasi adlı parçasıyla yaptık Leonard Cohen'in bir bölümünü çaldık niye çaldık çünkü Eduardo Galeano konuşuyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 2 Mart Dünya Tiyatro Günü. 2010 yılında Mary Hill Inc şirketi yönetiyormuş gibi yapan politik acıların tiyatro yapmayı bırakmalarını istedi. Kısa bir süre önce Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Adalet Mahkemesi politik acıların seçim kampanyalarını finanse eden şirketlerin yasayı çiğnemediklerini ilan etmişti. Ayrıca çok eskiden beri parlamenterlerin lobiler vasıtasıyla rüşvet almaları zaten yasaldı. Sağ duyusunu kullanan Mary Hill, şir Hill şirketi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Maryland eyaletinden adaylığını koyacağını ilan etti. Aracıları aradan çıkarmanın vakti gelmişti. Bu bizim demokrasimiz, onu biz satın alıyoruz, onu biz ödüyoruz. O halde neden direksiyona kendimiz geçmeyelim? Paranın satın alabileceği en iyi demokrasiye ulaşmak için oyunuzu bize verin. Birçok kişi bunun bir şaka olduğunu düşündü. Öyle miydi acaba? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Angel. Evet, geçmişte bugün neler olduğuna da kısaca bakacak olursak 1886'da. Apache'lerin ünlü savaşçısı Jeronimo, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna teslim oldu ve böylece Apache savaşları denen savaşların en önemli aşaması da sona ermiş oluyor. Oluyordu. 1986'da bugünse Hayali Mobilya ihracatı davasından 10 yıldır yargılanmakta olan Yahya Demiren tahliye edildi. Gerisi tarih. Evet şimdi gelelim günün haberlerine dünyada e, skandallarla kanla, irinle dolu bir gündem var. Takip etmeye çalışıyoruz insanların. İçerini kararttığımızı da kısmen tahmin ediyoruz ama galiba çaresi de yok. Evet dünya üzerinde galiba büyük bir dalga var, bir elektrik dalgası var. Bu elektrik dalgası da kimi zaman? Bazı yerlerde, kim yazan Türkiye'de, kim zaman dünyanın bambaşka köşesinde ortaya çıkıyor. Bunları da aktarmaya çalışıyoruz. Mücadele haberlerini de vererek dengelemeye çalışıyoruz. Durum budur yani. Büyük bir şiddet dalgasının her bir tarafta esmekte olduğu görülüyor. İklimden bugün fazla bahsetmeyelim. Kuraklık haberleri İstanbul'da bir ufak yağmur yağdığını gözlemledik ama... Türkiye'nin çok pek çok yerinden kuraklık haberleri, yağmur duaları gelmeye başlıyor. Bahar yağmurlarıyla beraber ayrıca da yangınlar da kasıp kavurmaya devam ediyor ortalı. Zor söndürülmüş bir Rize'deki yangından bahsediyor. Şimdi biz şiddet dalgasından bahsedeceğiz. Ukrayna'dan, Suriye'ye, Suriye'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Nijerya'ya oradan Irak'a Oradan da Türkiye'nin çeşitli yerlerine geçebiliriz. Bir ondan bahsedeceğiz. Bir önemli şeyden bahsedebiliriz. Kaset meseleleri var gene. Evet, yolsuzluk, görevden alma ve operasyon gibi durumlar da var. Evet, bir kaset ve tape kaset diyelim onlara bir operasyon başladığı da var şey üzerine cemaat üzerinde Fethullah Gülen ne yakınlığıyla bilinen şirketlerin üzerine ve yayın kuruluşların üzerine operasyonlar başlatıldı kaset kavgalarını söylemiştik söyleyeceğiz yani ve bir de Gezi ile ilgili haberlerimiz var. Ee, bir şey haberiyle girelim kayıp haberiyle. Jonathan Shell öldü. Bu dünyadaki hak mücadelelerinin, aktivizmin önde gelen isimlerinden Jonathan Shell. Yazar, profesör, Yale Üniversitesi'nde profesördü. Kanser. E ...hayata veda etti. Jonathan Schell... ...Vietnam Savaşı'nda... ...bir gazeteci olarak... ...The New Yorker... ...dergisine de... ...yazar olarak... ...başlamıştı. Fate of the Earth diye... Dünya'nın kaderi diye de... ...nükleer... ...tehdit üzerine yazılmış en temel klasik kitaplardan biri olduğu da belirtiliyor. Ee, Shell sonradan The Nation dergisinin kadrosuna katıldı. Yani şiddet içermeyen mücadeleler, insan hakları ve her tarafta başta Amerika olmak üzere... ...adaletsizlik, dünyadaki dış savaşlar Amerika'nın giriştiği... Ve ülkenin içinde de Amerika'nın içinde de özgürlüğe karşı Girişilen Bastırma hareketlerine mücadele etti Önemli bir e, Şeydi Çok önemli bir Yazardı 1943 doğumluydu 70 Kaç yaşında oluyor 71 Yaşında oluyor ama da bir günaydın diyerek günümüze başlayalım. Çok sayıda makalesine de zaman zaman yer verdik. Açık gazetede bunca yıl içinde... ...onun fikirlerinde paylaşma imkanı oldu. Dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız oldu yani. Evet, dünyadaki şiddet dalgasına kısaca bir göz atmaya başlayalım. Ukrayna'dan başlayalım istersen. Evet, buyurun. Ukrayna'da... E gerginlik sürüyor. Henüz yani tam olarak ne olduğu çok da belirgin değil. Ama Rus askerleri Kırım'daki müttefiklerini e, e, Rusya'nın Kırım işgalinden bu yana Ukrayna ordusu üzerindeki baskıyı arttırdığından bahsediliyor. Oldukça ilginç gelişmeler var. Ukrayna ordusunun da Batı dünyasının bu konuda yapabileceğinin bir şey olmadığından bahsediliyor. Mesela Amerika'nın e, internet sitesinde yazılıyor. E, yani pek fazla aktarabilme fırsatı bulamadık ama çok ilginç gelişmelerde yaşanmış Ukrayna'da şimdi Ukrayna Kırım'da kalan 11 milyar dolarlık silahlarını geri istiyormuş çünkü askerleri oradan apar topar çekilmişti silahlarını da bırakarak yani silahlardan kasıt ellerindeki tüfekler değil gemiler, büyük araçlar mesela salı gecesi Uzun süredir Ruslar tarafından ele geçirmeye çalışılan Ukrayna'ya ait mayın tarama gemisi Çerkaski ile son kovalamaca yaşanmış. Şöyle bir kovalamacaymış bu. Ruslar bu denizaltı özür dilerim mayın tarama gemisini Akdeniz Karadeniz'e çıkmasını engellemek için iki gemiyi bilinçli olarak batırmışlar. Boğazın önünü kesmişler. Silah sesleri, patlamalar, sis bombaları, geminin etrafında uçan helikopterle gemi en sonunda ele geçirilmiş. Uzun süren bir kovalamaca varmış. Ukraynaların gemilerinden Rus askerlerine karşı tazikli su kullanmasına rağmen dayanamamışlar ve Rus donanmasına katılmış Ukrayna'nın gemisi. Ya yani bildiğiniz savaş var fakat tazikli sular kullanılıyor. Çok fazla ateş edilmiyor. Ateş edildiği yerler doldu. Gaz bombası yok mu? Göz yaşartıcı gaz bombası. Hmm. Sis bombası var. O da bu, muhtemelen bu, göz yaşartır. Şey. Tabii. Evet. E, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 51 gemiyi ele geçirdiğinden bahsediliyor Kırım'daki. 51 gibi Ukrayna'nın evet. Kırım tarafına, Rusya tarafına ele geçirilmiş. Rus askerleri de Ukrayna sınırına doğru gitmeye devam ediyorlarmış son gelen haberlere göre. Buradaki tek belki pozitif, olumlu taraf kimsenin hayatını kaybetmemesi, bir asker öldü. işte Yani çok az sayıda diyelim. Evet. evet doğru bir asker öldü ama şimdilik sınırlı olması günün tek olumlu haber diye bakabilirsin evet, ama Ukrayna. bu kadar olumlu bakmayın olaya mesela dün geçtiğimiz gün e, Ukrayna'nın sağ sektör e, hareketinin öncülerinden e, bir kişi restoranda restoranın hemen arkasında ultra, faşist. evet, ultra faşistlerden bir tanesi restoranın hemen arkasında e, ölü bulunmuştu bu gibi olaylar da yaşanmaya başladı Ukrayna içerisinde Kırım'da değil de Ukrayna'nın tam içerisinde evet ...Ukrayna ordusunu ve Batı'nın bu konuda yapabileceği de... ...fazla bir şey görünmüyor, deniyor. Sen bölgesel bir güçsün... ...ben küresel bir gücüm... ...demiş Obama. Bu arada Obama demişken... ...Rusya demiş bunu... ...Obama demişken çok önemli bir gelişme var... ...araya sıkıştırıvereyim. Amerika Birleşik Devletleri... ...Başkanı... ...Barack Obama... ...bu toplu gözleme, yani bütün telefon kayıtlarını toplu olarak kayda almak ve saklamak, onları dinlemek meselesini durdurdu. Yani bunu bununla ilgili İnanayım mı? İnan inan. Yani başlıyor. Bir şey açıklaması yaptı. Edward Snowden'ın Oyun bozan Edward Snowden'ın son 9 aydan beri yaptığı pek çok açıklama var. Önemli gazeteciler tarafından, sinemacılar tarafından da dünyaya aktarıldı. Snowden da zaten bunu durdurma kararını toplu gözleme, dinleme, izleme kararını durdurmasını bir dönüm noktası olarak ilan etmiş. NSI denen ulusal gözleme ajansı ve Edward Snowden da şey demiş bu bir dönüm noktasıdır ve haklarımızı, temel haklarımızı NSA'den geri alabilmek geri alabilmek ve hükümetin hükümetle aynı masaya kamuoyunun masası, masaya oturabilmesinin yolunda önemli bir gelişmedir demiş bütün bu şeyleri yapan Edward Snowden'ın açıklamalarını ...gerçekleştiren gazetecilerden Glenn Greenwald da şeyi söylemiş. Başkan 10 aydan beri göklere çıkarttığın NSA dinler, yapar, mükemmeldir dedikten sonra... ...birdenbire başkan ve yanındakilerin bu programı sona erdirmek için şimdi savunuculuğunu yapıyor olması... ...gerçekten sivil haklar açısından... Ve özellikle de Edward Snowden'ın girişiminin ne kadar önemli bir zafer evet. kazandığını da gösteriyor demiş. Önemli aslında. Olumlu yani. Olumlu ama olumlu tarafını tekrardan ben bir keseyim. Ee, şöyle bir durumda söz konusu. New York Times gazetesinin haberine göre, şimdi gördüm ben bunu Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinden. Ee, yönetimin 90 günlük e, bir döngü içerisinde mevcut programı yenileceğini söylemiş Obama. Özür dilerim yetkililer. Ama Obama'nın yasal önerisine göre hükümet artık sistematik telefonları, kayıtlarını depolamayacak ama... Deniliyor. Dış istihbarat Gözetleme Mahkemesi talimatıyla terörizmle bağlantısının olup olmadığını belirlemek için telefon kayıtları halen alınmaya devam edecek. Evet. Tabii ama yani bir olumlu yönde bir geri basma hikayesi olduğunda söylememiz evet. lazım. Bakalım nedir bu Dış istihbarat Gözleme Mahkemesi. Mahkeme kararıyla en azından yapıyor. Şimdiye kadar ne mahkemesi? Tutunuyesiniz. <gülüyor> evet, bek. Eh ben işer değilim. Ben olumlu karşıladım. Ehvenişer şerlerin en kötüsüdür fikrine de hiçbir zaman katılmadım. Niye bir şey iyisi kötü olsun ki? Bence bu fikri geçen bu nükleerle alakalı zirvede konuşurken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den almış olabilir. Bu işler böyle mahkeme kararsız olmuyor. Siz, bakın biz mahkeme kararıyla yaptık yine yapıyoruz. Aynı şekilde siz de aynı şekilde bakın mahkeme kararıyla bu işleri yapabilirsiniz diye. Ufak bir tüyo vermiş olabilir belki de. <gülüyor> evet. Abdullah Gül. Twitter de bu arada ciddi bir gelişme kaydetmiş. Aslında mahkeme yasağı, mahkeme tarafından ara, ara karar verilmiş. Hazır oraya da geçmişken Twitter'dan ilk resmi açıklama gelmiş. Engellemenin yasal dayanağı yok IP adreslerini vermiyoruz demiş. İkincisi de mahkeme tarafından verilen bir ara kararda TİB'den yani Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'den erişime kapatılmasına ilişkin işlemi yürütmesini de durdurmuş yasağın altıncı gününde. Bu da önemli bir karar. Bu da olumlu. Ankara 15. İdare Mahkemesi mahkeme kararında Yürütmeyi durdurma kararı işlemin ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayacak nitelikte olduğu davalı idarenin savunmasının beklenmesinin telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olacağı gerekçesine dayandırılmış. Bu tabi buna itiraz da edebilir, edecektir herhalde şey ama gene de bu da olumlu evren içerdiğiiz bir durum. Ama sadece Twitter'la alakalı olan bir durum değil. Aynı zamanda Google'la alakalı da bir durum var. Google'ın DNS sistemi olarak gösterilen sistemle beraber Twitter'a girilebiliyordu. Ya da diğer yasaklı sitelere girilebiliyordu. Ama şimdi Twitter'da ya da diğer herhangi bir siteye gire bu yasaklı sitelere girebilmek için Google DNS'i kullanmanız da mümkün değil. Bu mesela ilginç bir şey. Ben evet. hala sorunun işaretini bulamadım. Neden? Hangi gerekçeyle bu Google DNS'lere yasak konuldu? Dünyada tek bir şekilde. Şu gerekçeyle herhalde çünkü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yapmış. Melanetin şer'in kökü Google değil Twitter değil Facebook demiş, Google demiş. E, peki geçen sene niye bunu demiyordu? Mesela geçtiğimiz yıl Demin 2013 da. yılında 19 Mayıs'tı galiba e, ya da 20 Mayıs civarı olsa gerek. Haberin üzerinde de yazıyor 19 Mayıs'ta pardon. E, Başbakan Erdoğan şey geziyordu, Silikon Vadisi'ni geziyordu. Silikon Vadisi'nde Microsoft, Apple, Google gibi teknoloji devlerini tek tek ziyaret etmişti. Ve gezi sırasında da bu hani gözlük var ya Google Glass deniliyor. Yani çok değişik bir Enformasyon dünyasının ilk adımı olarak nitelendirilen bir Şey bu Daha Çok detaylı olarak bilmiyorum şimdi şey Abartmıyım durum Ama bu Google Glass'ı taktıktan sonra Şoförsüz otomobilleri de teker teker test etmişti Bir sene içerisinde bunların hepsi Şey mi? M nostalji olarak mı kalıyor şu anda? Fikir değişikliği diyelim Bir sene içerisinde hı hı. Hızlı fikir değiştiren bir Şimdi kimliği evet. olduğunu söyleyebiliriz. Fatih projesinde başarılar o zaman herkese. Evet. Devam ediyoruz. Tabletler filan. Ee, Suriye'de şiddet olaylarına dönecek olursak, Türkiye e, Türk silahlı kuvvetleri pilotları Suriye uçaklarının hava sahasını ihlal etmeleri halinde Ankara'ya sormadan vur emri vermiş. Yani Süleyman Şah türbesi ki e, Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı. Suriye içinde oraya olası bir saldırıya karşı hem F-16 uçakları hem de füzeler hazır bekletiliyormuş. Şimdilik bunu da bu gerilim evet. durumunda bırakalım. Bununla çok alakalı ilginç sayıda. bir haber vardı çok Hı. ondan da belirttim. Mesela Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde bir haber var. Türk uçakları ve tankları Suriye'de iddiası başına taşıyor bu haber. Yunanistan'da yayın yapan bir internet sitesi böyle bir haber vermiş. Türk tanklarının ve Kobra helikopterleriyle bir grup askerin sınırı geçip Suriye'ye girerek Özgür Suriye ordusuna destek verdiği iddia edilmiş. Ee, okuyucularına duyurmuş de defans.net.gr adlı internet sitesinden duyurulmuş bu haber. Ama ne Reuters'tan ne Anadolu Ajansı'ndan ne de orada herhangi bir şekilde yayın yapan başka bir e, haber merkezinden bu haberi görebilmek mümkün değil. Böyle bir haberi geride görüp internet sitesine koymak nedendir? Düşünüyor, düşünüyor insan. Düşünüyor, evet. Evet, e, da bir patlama haberi var. Şiddet olaylarını hızla gözden geçirmeye devam edelim. Çok kısıtlı zamanımız var. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş araziye Suriye tarafından gelen iki top mermisi düşmüş. Can kaybı olmadığı belirtiliyor. Rahatlatıcı bir haber. Güney Kıbrıs'ta ırkçı saldırı Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir Talata eski cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talata aşırı ırkçı elam örgütü konferans vermek üzere Limasol'a gelen Talata meşale atarak portakal ve yumurta dağıtmış saldırıdan yara almadan kurtulmuş ama bir Türk gazeteci Türk, Kıbrıs Türkü gazeteci hafif yaralanmış. Amerika'nın Lefkoşa Büyükelçisi John Koenig'de korumalarının yardımıyla zor bela oradan olay yerinden çıkarılmış. Yeri operet havasıyla son derece tehlikeli gelişmeler oluyor. İki tane dehşet verici haberim daha var. Maalesef bunları da konuşmak zorundayız. Biri Irak'ta. Muazzam bir şiddet var. 80 kişi ölmüş. Öldürülmüş şiddet yoluyla. Ve düzinelercesi de yaralanmış. Bütün Irak ülkesinin dört bir yanında saldırılarda en az 41 asker ve altı yıldan beri, 2008'den beri en büyük şiddet dalgasıyla iç içe yaşıyor Irak. Yani Irak'ta zaten bir toplumsal düzenden bahsetmek de çok kolay değil şiddeten boyun eğmeyen. Geçen hafta 11. 11 yıl dönümüydü Amerikan istilasının, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin istilasının böyle anılmış. Evet, Irak'ta durum oldukça trajik. Nijerya'ya geçecek olursak dilimiz varmıyor artık. Söylenenlere, olan bitenlere ve fotoğraflara bakmaya da gözümüz varmıyor diye biz rahatlıkla yani. Güneybatı'da Oyo eyaletine bağlı Ibidan. Ibadan. Ibadan ...kentinde... ...ibiden yazmışlar ama... ...ibadan olacak sanıyorum... ...ormanlık alanına... ...bir mağarada... 20'den fazla kişinin... ...şürümeye yüz tutmuş cesetleri... ...ve levhalara zincirlenmiş... 10 kişi bulunmuş... ...canlı olarak... ...yani... ...binalarda zincirlenmiş... ...insanlık dışı koşullarda tutulan... ...en az 10 kişi bulunmuş... ...onlar ölmemiş... ...neyse ki... ...ama diğerleri bu şekilde zincirlenerek ölmüşler... ...evet... ...korkunç bir keşif... ...yani fotoğraflara hakikaten can dayanmıyor... ...kadınların yüzündeki... ...ifadeyi... ...kayıpları... ...eşleri... anneleri olan... ...insanların yüzündeki ifadeyi... ...tarif etmek bile zor... ...acıdan... ...böyle bir durum... Nijerya'da Boko Haram örgütüne yönelik de bir operasyon düzenlenmiş. Anadolu Ajansı'nda bunu görebilmek mümkün. Operasyonlarda 16, 18 militanın öldürüldüğünden bahsediliyor. 16'da AK-47 tipi silahın ele geçirildiğinden bahsediliyor. Evet, dünyanın, ama bu silahların nereden geldiği, kim tarafından geldiği galiba bilinmiyor. Ama dün onun hesabını yapmıştık zaten. Evet. Dünyadaki silah ihracatının. Bir de e, Nijerya'da dünyanın en büyük petrol kaynaklarından biri var şel başta olmak üzere. En yoğun nüfus popülasyonu var. Ve yani en, nüfus yoğunluğu en var büyük çevre kirliliği ve yok olan kabileler ve topraklar ve ağaçlar ve canlı hayatı var. Yani saydığınız üç ülke Nijerya, Suriye, Irak belki bunun arasına zaman zaman iklim felaketleri de başından eksik olmayan Pakistan'ı da katabiliriz. Dünyanın en yaşanması zor olan bölgeleri olarak geçiyor artık. Evet Türkiye'de de Seçim öncesi Ankara'da kan akmış, Batı kentte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melek Altıntaş'ın seçim bildirilerini dağıtan grup, AK Parti bir grup tarafından dağıtmamaları konusunda tehdit almışlar, tacizler filan olmuş. Daha önce de olduğu belirtiliyor, hürriyetin bir haberi bu. Silopi'de Molotoflu bir saldırı olmuş, biri polis üç yaralı var. Ümraniye'de İstanbul'da dehşet verici bir haber var. IŞİD yani Irak Şam İslam Devleti örgütü üyelerine yönelik bir operasyon yapılmış. Basılan bir evde bulunan Ayşe Topçu polis yanlış ihbar diye yanlış ihbar olmuş. Baskın yaptığını ve kapıyı kırıp ardından ateş ettiğini ileri sürmüş. İnsan hakları nereye gidersem insan haklarına gidip davacı olacağım demiş. Evet. Yani oldukça ilginç bir durum bu aslında. Torunumu dolaba saklayıp kurtardık diyor yani. Bir ev baskını bu. Dün haberini vermiştik. İşit militanlarının ateş açıldı. Ümraniye'de polise ateş açtıklarını. Polisin de bunun üzerine baskın yaptığından bahsediliyor. Ama e, anlatılanlar pek de o yönde değil. Ayşe Topçun'un anlattıkları. Tencerenin içi soframız bile mermi dolu. Televizyon buzdolabı delik deşik. Oğlum vuruluyor. Vurulduktan sonra eşi üstüne kapanıyor. Gelinim kocamı vurdunuz diye bağırıyor. Gelinimi de ayağından vuruyorlar. Daha sonra beni dışarı çıkardılar. Oğlumu kapı önüne getirdiler. iki kat edip darp ettiler. ...silahın dipçiyle başına vuruyorlar... ...başını parçalamışlar... ...ölürse ondan ölür... ...benim çocuğumu mahvettiler diyor... Torununu evet. dolaba saklayıp kurtarmış... ...poliste yanlış ihbara geldik demiş... ...işte topçu polise ne amaçla geldi diye sorduklarında... ...oğlunuz insan aradıkları söyleniyorlar demiş... E, ...polis bize yanlış ihbara geldik... ...yanlışlık da oldu... ...bunu bu şekilde söylediler... Kapıyı tıklatın çocuğunuzu arayın deyin... ...diğer çocuklarını arıyorlarmış... ...küçük çocuğunu arıyorlarmış... ...ama evde büyük çocuğuyla beraber yemek yiyorlarmış çocuğu torunu... Ve geliniyle beraber bu kadın Benim küçük çocuğum Suriye'de oraya yerleşmiş Bir ton Türk vatandaşı var orada Akrabamız var Buradaki oğlum kimi vurdu da Geldiniz oğlumu bu hale getirdiniz diye de soruyormuş Topçuğum. Daha sonra da torununun elbisesindeki kan lekelerini göstermiş Torunun da 3 yaşında galiba 3-4 yaşında çok bir kız çocuğu Felaket bir durum var yani bunu da geçiyorum. Bunu Posta Gazetesi'nden aldık Doğan Haber Ajansı'nın kaynaklı mahreçli. HDP'de, Fethiye'de seçimlerin ertelenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş Halkların Demokratik Partisi. Çünkü 5 bin kişilik bir kalabalık tarafından parti binası taşlanmış idi. Büyük şiddet vardı. Başka bir İzmir Emniyeti'nde de İstanbul ve İzmir merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevlerinden el çektirilen... Bir emniyet müdür yardımcısı, iki şube müdürü, bir şube müdür yardımcısı ve bir başkomiser soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri ve ses kayıtlarını yaydıkları gerekçesiyle açığa alınmış. Böyle bir haber var. Ve bir de olumlu haber var diyelim. KCK basın davasında gece yarısı tahliyesi olmuş. Bunu da T24'ten görüyoruz. Özlem Sevgin haberi. Gece yarısı tahliyeleri 15'i tutuklu 46 sanıklı davada tutukluk durumunu değerlendiren İstanbul 3. Ağır Ceza 10 sanığın tahliyesine karar vermiş. Bunların detaylarına girmemize imkan yok. Şimdi bir ara verelim. Sonradan kasetler, Twitter meseleleri, kaset depremi dedikleri şey Twitter meseleleri ve Ankara'da İsrail'le kritik bir zirve yapıldığı haberi de var. İlginç bir haber. Evet. Başbakanın İsrail'le ilişkileri düzeltmesine de tuhaf ve beklenmedik bir haber var. Onlara bakarız. Cemaatede operasyonlar yürütülüyor. Birazcık da onlara değiniriz. Açık Gazete Açık Gazete Evet Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com veya Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30-5 geçiyor 6 geçiyor hatta ve biz de hemen haberlere dönüyoruz. Bu arada yeni saç dinini çok beğendim. Ben de aynını yaptıracağım. Kuzey Kore'deki Kim Jong-un ki gibi de biraz saçın uzamasını beklemek zorundayız. Yani bu kadar seviyorsanız yaptırın o, ama Çinli kaçakçı e, gibi görünmeyin sonra. Yani çünkü Öyle bir ihtimal varmış ama beni e, ilgilendirmiyor. İki temel karar var, İkisini de uygulayacağız. Birisi Kuzey Kore'deki gibi herkes. Zaten 10 model yapılabiliyormuş şimdiye kadar. 18. 8'den seçiyorsunuz değil mi? Tık, tık, evet. 8'den bireymiş. inmiş şimdi kadınlar için daha iyiymiş. 18 model seçebiliyorlarmış Muhteşem. ama o da inebilir bilinmez bu arada da zorunlu sabah uygulamasını uygulamasında başlattık Selahattin sen ben sabah avluda niye diye sor, sormadınız ben de söylememiştim ama evet, şimdi açıklayayım dinleyicilere Putin Joseph Stalin'e ait zorunlu sabah uygulamasını Rusya'da yeniden başlatmış Biz de bu iki büyük liderin izinden giderek Kim Jong-un Büyük bir radere evet, ait Vladimir, mi diyor ya? Vladimir Putin'in uygulamalarını başlattık açık radyoda. Dinleyicilere duyururuz. Yeni saçlarımız ve sabah sporumuzla karşınızdayız. Bu sabah sporu Stalin'e ait bir şey miydi? Ben daha çok büyük bir haber ait bir şey olarak biliyordum. Ekranın karşısına geçip tele ekranın karşısına geçip böyle hareket yaparak... Elimiz <gülüyor> Kitapta ben hatırlamıyorum ama yani... Ben ikisine de baktım ben bilmiyorum. Büyük birader, hepsi büyük birader Irili ufaklı büyük biraderlerimiz var Büyüyen biraderlerimiz de var <gülüyor> Büyüyen biraderlerimiz var Abilerimiz Evet bunu geçtikten sonra Günün hoşluğuydu bu da <gülüyor> Artık günün hoşluğunu da Böyle şey, işte, oteliter şeylerle yapıyoruz Ve gelelim e, Kaset meselesine değil mi? Kaset meselesine gelelim şey program arasında konuşmuştuk zaman manşeti zaman gazetesinden haber üzerinden gidebiliriz evet. belki ama attıkları bir manşet var bir başlık var bu haberi siyasette kaset depremi diye kullandıkları bir metafor var Evet bu metafor öldürür insanı tabi yani deprem yaşamış olan çok kötü bir alışkanlık olduğunu düşünüyoruz Bunun, bu gazetelerin <gülüyor> ve hatta televizyonlarda da var galiba ama en çok gazetede rastlıyoruz. Yani deprem, bunca deprem felaketi yaşamış hem Kocaeli'de hem Erzincan'da hem Van'da, Düzce'de Sakarya'da her yerde yaşamış insanların acıları asla gitmeyecekken sürekli deprem deprem diye söylenmesi de en azından düşüncesiz. Yani, evet, hali hazırda zaten oluyor bu depremler. Mesela Malatya'da e, dün Dört büyüklüğünde bir deprem gelmiş. Malatya'daki bir kişi aldığı zaman eline bu gazete aynı metaforu gördükleri zaman şu anda içinde bulunduğu o felaketin ya da kıyısında kıyısından geçtiğini düşündüğü felaketin başka bir olayla ilişkilendirdiğini gördüğü zaman neyseler diye de düşünüyor insan. Tabii canım. Yani Şile'de sadece mesela son son bir haftada 300'den fazla deprem Kaydedilmiş Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük felaketlerinden bir tanesi olarak da nitelendirilebilir bu durum. Ama metafor olarak da aynı şekilde kullanılıyor. Evet ayrıca da tabii o konuya girersek kolay kolay terk edemeyiz de çünkü uzak doğudaki depremlerin bu tarafları ve Türkiye'dekileri de tetiklemesi ihtimalinden ciddi olarak jeolojik bakımdan açıklamalar da geliyor. O zaman tekrar konuya dönmek için şunu sorayım. Sadece Türkiye'deki medya özgü bir şey mi bu deprem metaforu ya da yurt dışında var mı görmüş müydünüz gözünüze çarpar? Hatırlamıyorum. Ama bizde çok yaygın kullanılıyor. E, felaketler üzerinden Evet olaydı. Dün şimdi sosyal medyaya düşen görüntüler. Baykal görüntülerinin başbakanın talimatıyla servis edildiği iddiasına yönelik bir ses kaydı var. Gizlice çekilmiş görüntülerinin medyaya servis edilmesi talimatını verdiği iddia edilen ses kaydı gündeme düşmüş. Bir başka metafor var. Bomba gibi düşmüş. Onu da geçiyorum. Komplo vaziyetleri, bu komplodan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Baykal, yeni gelişmeyi vahim bir kırılma şeklinde yorumlamış. Çeşitli açıklamalar yapıldı bu durumdan sonra. bu Başbakan tarafından da yapıldı. Aslında. Başbakan tarafından da yapıldı, ona da geliriz. Deniz Baykal tarafından da yapıldı İSKİ CHP Genel Başkanı. Yani başbakan yine bir montaj Biz inancımızın gereği bu tür ahlaksızlıkları yapacak kadar densiz değiliz demiş Kendi sözüyle kendini savunmuş Baykal'da böylesine büyük şeytani bir senaryo gerçekten uygulanmış mıdır diye sormuş Bunu anlamak ihtiyacı içerisindeyim Bunu bilmemizi bilmenizi isterim kendi adıma istiyor değilim demiş Türk'ün mantığın vicdanın hukukun izah etmesi mümkün olmayan bir tablo Örtbas edilemez ve Watergate skandalı gibidir demiş. Evet. Asıl fail odur demiş. Kılıçdaroğlu da ahlaksızlığı bu boyuta getiren bir kişi... ...başbakanlık koltuğunda oturamaz demiş. Görüntüler 2011 seçimleri öncesinde... ...bu özel değil genel. Genel diye miting meydanlarında kullanmışlar Doğan bunu. Dün kaseti sosyal medyaya düştükten yarım saat sonra kaldırttım diye. Kaldırtan benim ben diye savunmuş. Yani bu kaldırılan şey Baykal'ın kaseti olarak kaseti olarak bilinen e, görüntülerdi. Evet. Ama başbakanın şey Baykal'ın avukatı, eski avukatı Şahin Mengüde başbakanı yalanlamış. Böyle değil demiş. Yani başbakan yalanlamış. Şimdi şöyle olmuş yani baykal liderlikten eden görüntü Erdoğan'ın talimatıyla yayıldı iddia ediliyor çeşitli yerlerde var bu e, artı bir de televizyonda da var şey dedi e, Cumhuriyet gazetesinde de var çeşitli sosyal medyada da görülüyor. Bu internete düşen ve konuşmaların tam anlaşılamadığı yazılı, yazılarıyla beraber yasa dışı yollarla gizlice çekilmiş görüntülerin medyaya servis edilmesi talimatını verdiği iddia ediliyor. Yazılarla duyurulan sözler var ve bir polemik başlamış olarak. Baykal'ın özeli değil genel demiştik Hastamonu mitinginde 2011 tarihinde. Hacı Bektaş diyor ki eline beline hakim o. O hanım kardeşlerimden özür diliyorum. Kendisinden önceki beline hakim olamadı gitti falan diye konuşmuştu. Evet. Ondan sonra ama Deniz Baykal pek ikna olmamış. Bunlar montaj demesi üzerine bağırıp çağırarak montaj diyerek bu iş kapatılamaz. Bu iş ciddi ortada bir iddia var. Sayın Başbakan'ın bu iddiaları çürütmesi gerekir demiş. Ve Watergate ...skandalini hatırlatmış. Böyle bir durum var. Ne olacak şimdi? İnternete düşen kayıtların üzeri örtülemez... ...örtbas edilemez diyor. Büyük olay... ...vahim bir kırılmadır. Şeytani bir... ...senaryo gerçekten uygulanmış mıdır... ...diye sormuş. Evet. Yani iddialar, gene iddialar olarak... ...nitelendirdiğimiz durumlar var. Gazetinin... Tam olarak netliği de söz konusu değil. Yayınlayan bu şeyi yayınlayan da ilginç bir oluşum. DLMK Twitter hesabından e, yayınlanmış bu. Demokratik Lise için mücadele komiteleri diye geçiyor. Aynı zamanda e, Erdoğan'ın bir de webcam fotoğrafı da paylaşılmış. O çok ilginç. Onu gördünüz mü? Gözlüklü mü? Evet evet. Elinizde tutuyorsunuz zaten halihazırda hazırda. Başbakan daha önce şeyden söz ediyordu. Webcam virüsünden bahsediyordu. Galiba kendisi de yakalanmış olabilir buna. Hani şey diyordu ya, parti toplantısında internet yeni düzen, internet düzenlemesi düzenlenmesiyle ilgili olarak 12-13 yaşlarındaki iki çocuğun internette gezinirken ekran evet. karşılarının ekran görüntüsünün geldiğini Görüntülerden birinde çocukların fotoğrafı olduğunu ve jandarma logosunu kullanarak video istediğini söylüyordu. Böyle bir örnekten bahsediyordu. Gene yakın bir arkadaşının ailesinde meydana gelen bir olay olduğunu niteliyordu bunun. Bununla alakası var mı bilmiyorum ama Başbakan Erdoğan'da webcamde bir fotoğrafını, webcam üzerinden çekilmiş bir fotoğrafını da görebilmek mümkün. Gün geçtikçe daha böyle dokunulabilir bir insan olarak geliyor Başbakan Erdoğan Yakın Erdoğan'da. gözlüğü kullandığı besbelli mesela. Yani şey, Çerçevesiz yakın gözlüğü kullanıyorum. Baba değilmiş mi? Şeye, şey sanki komşu, komşumuzun büyük oğlu, komşumuz var babacım diyor. Abi. Abi, abi değil. Abi diyelim. Amca. Yani... Abi diyelim istersen. Abi. Büyük abi. Evet, evet. Tamam oldu şimdi anladım. Ama yani daha böyle büyük abi sıfatından da yetmemiş. Evet evet. kavrayışın oksijen yetersiz dediğinden. Ama şundan bahsediyorum. Büyük abi dediğiniz kişi böyle bir sütun gibi havada duruyor asılı bir şekilde ve onun ne olup bittiğini bilmiyorsunuz. Var mı yok mu onu da tam olarak bilmiyorsunuz. Ama bu son gelen haberlerle beraber, bu tapelerle, seslerle beraber. O her zaman var ve her yerde. Hangi abinin webcam görüntüsü çıkabilir Allah aşkına bunu söyleyebilir misiniz? <gülüyor> hangi abinin böyle bir şey çıkabilir? Putin'i böyle bir şekilde düşünebiliyor musunuz? Yani bunu sırf eğlence olsun diye Kuzey Kıbrıs liderinden görebilmek mümkün olabilir ama Başbakan Erdoğan'ın bu görüntüsünü gördükten sonra ben kendimi daha böyle ona dokunabilir olarak hissettim açıkçası. Komşumuz belki de. Evet, peki komşumuz. Bu da demokratik bir durum. Tabii aslında. ki. Evet. Ama yani başbakan kendi verdiği vermesiyle alakalı olarak ortaya çıkmadığı için bu görüntüler, bu webcam fotoğrafı çok fazla demokratik olarak nitelendirebilmek mümkün değil. Şey bilgisayarın üzerine yerleştirilmiş. Şu kamera işte ufak kamera. ufak, ufak kameracık. Kamera. Başbakanın bahsettiği o internet virüsünü kullanan kamera kullanıldığı kamera bu. Ama işte sadece çocuklar değil. Başbakanları da alıyormuş bu virüs kendisine. Her virüsse tabii iddialara göre. <gülüyor> evet şimdi peki bunu Hı. geçiyoruz. Geçelim bu şeyleri. Ee... Bu arada arada geçerken de Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden istifa eden Doğan Ertuğrul'dan bahsedelim. Yani 4 seneden beri yazı işleri müdürüymüş fakat şimdi Gezi, Berkin, Ali İsmail ve nefret söylemi Çok dakikmiş kendisini buradan tebrik edelim. E, tam zamanında Gezi Parkı olaylarının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçecek 2 ay sonra. Gezi'den sonraki sonunda. kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, kara propaganda ve nefret dili sürecinde sorumlu gazeteci yapma canım kalmadı diyor. 10 ay mı? olay sonra mı fark etmiş bunu? Evet tebrik edelim biz gene de geç olsun güç olmasın yani. diyelim bunu gezide tekrar kapsamak üzere bir kenara kaldırıyorum ama şimdi değinmeden edemedim siz şeyi biliyor musunuz ben de bunu değinmeden edemeyeceğim bu sürülen polislerin hak ettiği ödüllerin yerine atananlara verildiğinden haberiniz var mı? Hayır. Böyle bir durum olayım. söz konusuymuş. Bu 17 Aralık operasyonu, yolsuzluk operasyonu ardından birçok ülke görevden alınan polisler vardı. On bin polis hakkında yeni bir skandala da imza atıldığından bahsediliyor Bayramkaya'nın haberinde. Alınan bilgilere göre... Tasviye edilen polislerin yaptıkları başarılı operasyonların taltifleri yeni atanan emniyetçilere <gülüyor> denmiş Al şunu yavrunu <gülüyor> sevindir diye. Evet ha? evet. Yani siz sadece orada bir bedensiniz. Üniformayı da değiştirmiyorsunuz. Başkası pırt diye giriyor üniformanın içerisine. Evet. Aynı şekilde devam ediyor yaptığınız düşünce. Polis düşün. ablalarım abilerim. Yavrunuzu sevindirin diye bunları veriyorsun değil mi? Evet evet. Çok güzel. Hakikaten iyi bir habermiş bu da. En az... Star, star'daki istifa kadar iyi bir habermiş. Ama bir yandan da operasyonlarda devam ediyor. İşte programın başında bahsettiğiniz cemaat yakınlığıyla bilinen şirketlere de Mali Şube bir operasyon düzenlemiş. Ya da evet, daha sonra bir yalan... ama bir de şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Binali Yıldırım'ın, Cüneyt Özdemir'in programına CNN Türkiye çıkıp e, oğlunuzun 30 gemisi var mı sorusuna verdiği cevabı biliyor musun? Hayır. Ben siyasete girmeden önce de gemim vardı oğullarıma devrettim. Oğullarımın dokunulmazlığı yok isteyen gidip hesap sorsun diye açıklık örneği vermiş. Ay canına birisi bir milletvekili gitsinler oğluma hesap sorsunlar dokunulmazlığı yok diye mi şey yapmış? Evet Cüneyt Özdemir evet. ama Ergun Bavaan da T24'ten yazıyor ki. Sanki adam Sağlık Bakanı başka bir bakan diyor, oğulları onunla hiç ilgisi olmayan denizcilik alanında faaliyet göstermiş diyor ve çok kısa zaman içinde bir kişinin bir oğlunun 30 gemiye birden sahip olmasından 10 yılda 30, gemi sayısını 30'a çıkaran Türkiye'nin en büyük iddia edilen tersanenin sahibi olduğu söylenen bir ulaştırma ve denizcilik bakanımız var diyor. Özel hastane sahibi olan Sağlık Bakanımız ve bu Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı'nın eniştesi İzmir Limanı'nda yapılacak her işi tarifeye başlamakla suçlanıyor ama adam rahat demiş. Hukuktan çok ahlakı ilgilendiren kurallar. Neyse evet. geçiyorum. Tamam buna. ama ben de dayanamadım bunu vereceğim ne hissettiğinizi soracağım sonra da. İçişleri Bakanı eski İçişleri Bakanı Ordu Bağımsız Milletvekili İdris Naim Şahin'i Bu aralar sık sık Televizyonda görüyorsunuz ne hissediyorsunuz Neler geliyor aklınıza Var mı Hoş, hoş analarınız var mı kendisiyle Olmaz mı o Organik biber gazları evet. o Metiyeler düzülen polis müdahaleleri İşte tekrardan konuşmaya başlamış İdris, Şahin, İdris Naim Şahin İstanbul İstihbarat Şubeden Sorumlu Eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Fuat Yılmazer'in İdris Naim Şahin'i olan görevden aldırdığı iddiasını değerlendirmiş. Şahin de demiş ki iddiaların ben doğru olduğunu düşünüyorum, inanıyorum demiş. Başbakan hayır demişti. Ama o hem düşünüyormuş hem inanıyormuş. Evet İdris Naim Şahin hakkında başbakan şey demişti. O kendisinde kaset olduğunu bildiği için, kaseti çıkacağını bildiği için terk etti bu demişti. Görevden alınma ama terk edilme değil. Yani partiyi terk evet. etmediği gemiyi terk etme değil. Bu görevden alınma. Bakanlık görevinden alınma durumu. Şahin de şey demiş. AKP'den ayrılan vekiller için kaset üretme çabası var diye çok önemli bir açıklama yapmış bence. Hiçbir kaset hakkında bilgim yok. Benimle ve ayrılan milletvekilleriyle ilgili parti genel merkezinde bir arayış, bir montaj çabası, bir kaset üretme çabası olduğunu duydum demiş. Aman Allah'ım. Sabah sporun üstüne de hiç iyi gelmiyor insana bu. Evet, Sayın Başbakanım da bilir, 77 milyon da bilir, ölücü terör örgütleri de bilir. Ben kimden, nerede, ne kadar korkutacağım konusunu, benim kimden, nerede, ne kadar korkacağım konusu bilinir. Ne kadar korkutsuz olduğumu Sayın Başbakan da bilir demiş İdris Nair Şahin. Öyle korkusuz bir 77 milyonun içerisinde misiniz? Biliyor muydunuz daha önce bu kadar korku? Korkusuz bir e, eski İçişleri Bakanı'na sahip olduğumuzu. Her zaman öyle düşünürdüm ben. Evet. Bütün İçişleri Bakanı, hatta bütün bakanlarımız korkusuzdur. Ama yani bu aralar çok fazla telefonla konuşmamak için e, içlerinden gelmesedi, de bu korku duvarı bilmiyorum aşılmış mıdır? Peki sonra bu İsrail gezisi 30 Mart'tan sonra buna ne gelemeyeceğiz bir türlü? One minute yani. Benim bir fikrim yok. Belki bahsederseniz o konudan bir şekilde. İşte İsrailli 30 Mart sonrası ziyaret etmesi kararlaştırılmış. Çok gizli gizli servis Mossad'ın eski başkan yardımcısı David Maydan gelmiş. Mit müsteşarı Fidan ve bazı hükümet yetkilileriyle görüşmüş. Bir sürü şey konuşmuşlar. Düşürülen Suriye uçağı, sınırdaki son gelişmeler. Dünyada Siyonizmin geldiği son yok. Onu ben uydurdum. Hmm. Hmm, bir de Holokost meselesi onu da ben uydurdum. PYD bağlamında Kürt sorunu görüşülmüş. 30 Mart'tan sonra Başbakan one minute deyip İsrail'e gidecekmiş. Bir dakika Gazze'ye uğrayacak mıymış orada? Hayır. Tek başına sadece İsrail'e mi çekmiş? Galiba. Ben bu zamana kadar neden medya birçok organda bu habere maruz kaldım? Ben Gazze'ye gitmesini bekliyordum. Şimdi İsrail'e mi çekmiş? öyle deniyor ama bunu da detaylandıramadım. Seçim sonrası İsrail'e mi gidecek diye. Yani MIT müsteşarı Hakan Fidan ve bazı hükümet yetkilileriyle Mossad'cının görüşmesi heyecan verici. Netanyahu'ya doğrudan bağlıymış. Çok önemli bir adammış yani. Mossad'ın başına Tamir Pardo atanmış daha sonra. Sessizce gelip sessizce ayrılmış. One minute yani. Bu arada son iki şeyi de söyleyelim ve bitirelim. Çok büyük haber aslında ama maalesef zamanımız tükendiği için bunu yarınki sabah sporuna bırakacağız artık konuşmasını. İki büyük operasyonda gerçekleştirilmiş olduğunu söyleyelim hemen. Bir tanesi bir büyük şirkete, şu anda bulamadım şirketin haberini eee şey yani bu petrolah Gülen evet evet entim mağazaları sürat kargo hı. sürat bilişim gibi şirketleri barındıran kaynak holdinge yapılmış kaynak holding, bir holding evet operasyonmuş bu kara para ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında e, MASAK tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu ve İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından basılmış. Aynı zamanda cemaat operasyonlarında ikinci adım olarak nitelendirilen bir durum daha var. Kanal Türk adlı Televizyon kanalının da ulusal yayın lisansı iptal edilmiş. Evet, Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberi birincisi. Özür Mertem de Meltem Özgenç'in gene Hürriyet'teki haberi. Bunları da gördük. Peki. Evet, şimdi ÇEHAVA Ekoloji Hareketleri gündeminde bir kulak verelim. Avukat Bülent Kaçer ile Istıranca ve Yıldız Dağları'ndaki altın madenciliği, taş ocakları ve termik santraller hakkında konuşacağız. Istıranca Dağları'ndayız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Bülent Bey. Günaydın Açık Radyo, günaydın Ömer Bey. Günaydın, merhaba. Merhabalar, günaydın. Evet, ıstırancalardaki hiç açıcı olmayan bir durumdan e, kısaca bahsedelim mi lütfen? Tabii, e, bahara uyanan e, Trakya şu günlerde ciddi tehlikelerle karşı karşıya. E, a, Dereköy'de kurulmak istenen altın madeni çalışmaları sürüyor. Hızla birbiri ardına açılan, onaylanan taş ocakları, ıstırancaları... Ee, Güzel'in Trakya'yı e, dört bir yandan gerek ısrancılardan gerekse e, Saroz İdrize Limanı'ndan e, Keşan Taş Ocakları'yla Güney Trakya'dan bir bir katletmeye devam ediyor. Tabi e, sorunlarımız bununla kalmıyor sorunlarımız bir yandan planlama adı altındaki bir hukuksuzlukla da devam ediyor. Çünkü Trakya Kalkınma Ajansı Master Trakya Turizmi Master Planı yayınlıyor. E, 40-50 çevre Şehircilik orman su çalıştayı ile birlikte Doğa Turizmi Master Planı hazırlanıyor. Ama nedense <gülüyor> Trakya'daki her ilim Doğa Turizmi Master Planı onaylanıyor ama 40-50 Doğa Turizmi Master Planı hazırlanmam PDF olarak bu plan e, bakanlık sitesinde yayınlandığı halde onaylanmıyor. Hı. Biz bunu şuna bağlıyoruz. Daha önce çünkü Yıldız Dağları Biyosfer Rezerv Alanı projesi, Gesiki projesi gibi birçok proje yapılıp onlar da onaylanmamıştı. Hı. Hı. Biz ısrancaların e, termik santral projesi, e, altın Madeni projeleri ve benzeri yıkıcı bir sürü projenin e, hukuksal altlığı oluşmasın ya da e, iptal edilebilirliği gündeme gelmesin diye bu planların bu projelerin onaylanmadığını düşünüyoruz. Evet. E, elimizde altın var. Ayrıca taş ocakları var. E, kömürle ilgili bir şey de, de bahsetmek mümkün mü Bülent Bey? Abi İna'da, İNA'da Beğendik Köyü'ne kurulmak istenen e, kömüre dayalı termik santral projesi en, hem de entegre termik santral projesini e, en baş şirketi ciddi bir noktaya taşıdı. Son gelişme de şu %53'ünü <gülüyor> Çinli bir sermaye grubuyla paylaştı şirketin ve şu an 5 kişilik Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyesinin üyelerinin 3'ü Çinli yatırımcı kapitalistler ve e, şu an 20-30 kişilik en son bir Çinli heyet gelip bölgede incelemeler yaptı. Hatta kadastro çalışmalarına başladılar. E, halk da bu konuda İna'da Demirköy halkı ısrancılardaki duyarlı insanlar da e, İğneada Demirköy çevre platformunu oluşturup toplantılara başladılar. Evet. Bu taş ocakları hangi şirketlerin bir isim vermek mümkün mü? Yani çok bilinen kamuoyunca bilinen şirketlerin değil hı hı. E, değişik e, değişik şirketlere ait. Yani bir şirket e, birçok yerde aynı anda birçok taş ocağı faaliyeti yapmıyor. Değişik değişik şirketler. Hı. Ama takdir edersiniz ki yıllardır söylediğimiz ve yargı kararlarıyla tescillendiği gibi hepsi su kaynaklarını bozan <gülüyor> posalarıyla tarım alanlarına zarar veren toz gürültü kirliliğiyle insan pardon canlı yaşamını doğayı tehdit eden evet. bu faaliyetler de artık Trakya'da hızla yayılıyor yaygınlaşıyor ve bu Üçüncü köprü, işte üçüncü otoyol, kuzey otoyolu gibi projeler bu bu tür doğa katlamlarını da hızlandıracak diye düşünüyoruz. Evet buna karşılıkta mücadele içinde örgütlenen kesimlerden de bahsetmek mümkün anladım. Tabii Trakya'da gerek Trakya platformu özellikle planlama adı altındaki hukuksuzluklara, Trakya'nın siyasi iktidarca kapitalizme ve sermaye hareketlerine açık bir şekilde planlanmasına karşı mücadele ediyor. Ergene platformu yıllardır Ergene'yi kirletenlere ve kirli, bu kirletenlere göz yumanlara karşı yargılanması, bu kirliliğin bu vahşetin durdurulması için mücadele ediyor. En son dediğim gibi İğnada Demirköy çevre platformu da ee, İğneada'ya, Beğendik Köyü'ne Israncalara bir hançer gibi bu Kırmada ve Termin Santralı'nın kurulmaması için mücadelesine geçtiğimiz aylarda başladı. Trakya insanını e, Muğnes görenler e, yani bence yanılacaklar. Çünkü gerek Güney Trakya'daki e, Polat Holding'in Malkara'yı kurmaya çalıştığı Kırmada Yalı Termin Santralı e, gerek ee, yanlış bilmiyorsak Kaptan Denir Marmara Barma kurmaya çalıştığı Kömür Edayalı Termik Santral'e karşı Davalar e, Kamuoyu oluşturma girişimleri hızla sürüyor Belki e, Çok çok insan değil ama Duyarlı Tra Trakya insanı e, Üç tarafı denizle çevrili Güzelim ormanlara ve Verimli tarım topraklarına sahip bu Trakya'yı e, Bu Gözü doymazlara e, yedirilmeye kararlı. Übeyt evet. Bey takip etmeye devam edeceğiz tabii. Çok teşekkür ederiz bu. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi günler İyi günler efendim. İyi günler. Ekoloji hareketleri gündeme. ...çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Bir de aşk meselesi. Bu sabah da bir aşk şarkısı seçtiniz. Evet. Ona da değinmek istiyorum biraz. Çünkü Harika. Hep şey düşünün, açık radyo çok hayatımın içinde her gün...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 Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Ee, e, ekonomi siyaset ilişkisi üzerinde duran bir dünkü radikaldeki yazından kalkarak biraz konuşabiliriz belki. Ekonomik istikrarı kim tehdit ediyor diye çünkü özellikle başbakanın konuşmalarında. Ekonomik istikrarı korumak birinci derecede rol oynuyor genel evet. politikası içinde ama durum evet. tam öyle de olmayabilir. Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz? Tabii. Bu önemli bir şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin savunma argümanı haline geldi o ekonomik istikrar meselesi. Tabii daha önceleri de vardı işte en övünülen konulardan biri Adalet ve Kalkınma Partisi açısından. Ekonomi cebesindeki başarılarıydı, doğrusu yani bunu ben de teslim ediyorum her zaman da söyledim 2003'ten itibaren ekonomi 1990'lara kıyasla çok daha iyi yönetildi, bunun sonuçları da alındı. Kısaca bir şeyi izleyicilere yani neye dayanarak bunu söylüyorsun diye. İzleyicilere diyorum alışkanlıkla dinleyicilere <gülüyor> belki bir şey vermekte yarar var yani çok e, olayı özetleyen bir rakam vereyim e, Geçenlerde hesapladım 11 yılda ortalama 35 artmış kişi başına reel gelir real. Hı -hı. E, Bu 11 yılda işte birikimli olarak aşağı yukarı %46 neredeyse %50'ye yakın reel artış anlamına geliyor Üstelik en düşük gelirdi %40'ın gelirinde de Artış biraz daha Real gelirinde artış biraz daha yüksek Yani %50 diyelim işte Ortalama %46 reel gelir ne demek? Yani... reel gelir şu demek ya yani Enflasyondan bir büyüme işte var tabi nominal Bir büyüme her yıl Milli gelir artıyor Ama bunun içinde enflasyon da var evet. Onun için enflasyonu çıkartıp geriye kalanı reel artış diyoruz ee, işte milli gelirdeki ya da Galafi yurt çağ sıradaki reel büyümeden değil reel artıştan da nüfus artışlı düşersen kişi başına gelir artışını bulursun Bu da üç buçuk civarında ve son birkaç 10 yılda görülen en yüksek artış ve dediğim gibi yani kimi iddiaları daaksine mesela muhalefet bunu çok Seslendiriyor CHP işte efendim Yoksulluk arttı oldu bu oldu Bundan hiçbiri doğru değil ee, Zaten başka türlü olsaydı Dedikleri gibi olsaydı Adalet ve Kalkınma Partisi Böyle her 3 seçimi arka arkaya Oylarını arttırarak kazanamazdı zaten ee, Şimdi dolayısıyla Bu bir vaka ve Önemli bir asetti şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi nin. Fakat şimdi bu şey skandallarından itibaren Yolsuzluk skandalları yuka çıkınca işte bir taraftan ona karşı savunma olarak bunlar montajdır, komplodur, şudur budur. Orada da biliyorsun yani kimini kabul ediyor, kimini etmiyor, neye göre kimini kabul ediyor, tabelerin kimini etmiyor. Bunlar da belli değil. Bu ortada çok büyük bir iddia, şaibe var. Aklanması lazım ki bu batıda uygar hukuk devletinin geçerli olduğu ülkelerde işte hepimiz biliyoruz ki bu böyle oluyor. Yani politikacılar zaman zaman bu tip şeylerle, iddialarla karşı karşıya kalıyorlar ama son tarihte yargı nihayetinde buna karar veriyor. Ama burada çok açık bir şekilde ya yani olayları örtbas etme, yargıdan kaçma görüntüsü var. İşte buna karşı bir savunma geliştirdi. Bunun ne kadar etkili olduğunu şu anda tam kestiremiyorum. Bir ölçüde etkili olduğunu hiç şüphe yok. Ama Adaca Kalkınma Partisi'ni yıprattığına da hiç şüphe yok. İkinci bir savunma, bu herhalde yeterli görünmedi. Biz gidersek ya da işte Adalet ve Kalkınma Partisi ıı, zayıflamış olarak çıkarsa sandıktan 30 Mart pazar günü bu pazar günü. Ekonomik istikrar da tehdit altına girer. Eski günlere dönülür. 1990'lara. Bunu biliyorsun birkaç gün önce şeyde e, gazetelerde de tam sayfa ilanla şey etmeye başladılar, savunmaya başladılar. Bunun ben etkili olduğunu da e, gördüm açıkçası. Yani bu son birkaç günün olayı değil tabii. Hem yatırımcılar da yerli yabancı hem daha sıradan vatandaştı. Bu biraz önce söylediğim refah artışından yararlanmış olan e, vatandaştan da bu ekonomik şeyin, argümanın etkili yani ekonomik istikrar argümanının etkili olduğunu gördüm. Çünkü öbür tarafta da çok sağlam bir şekilde şuna da güvenemiyor insanlar ya tamam az önce kalkınma gider işte diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi geldi pek öyle gözükmüyor ama peki o bize ne garanti veriyor ekonomik istikrarla ilgili burada tabi muhalefetin yarattığı bir boşluk da var yani onlara da şeyimizi Evet yani, sürekli olarak biz de bunu söylemiyoruz. Ama sonuçta bu argümanın ben de almak gerektiğini düşündüm. Ve benim kanaatim şu zaten yazıda da özellikle onu vurgulamaya çalıştım. Ekonomik istikrarı daha çok Kalkınma Partisi zayıfladığı zaman ekonomik istikrar ne kadar tehlikeye girer, tehdit altına girer bir tartışma konusu. Tabii biraz önce sözünü ettiğim boşluk nedeniyle böyle bir risk olabilir. Ama şu anda benim gördüğüm çok daha açık seçik bir risk var. O da Başbakan'ın son 6 aydır Gezi'den bu yana, özellikle 17 Aralık'tan bu yana şeyi, yönetme tarzı Türkiye'yi ve iktisatla ilgili, ekonomiyle ilgili geliştirdiği söylemler, eylemler bizzat onun... Ekonomik istikrarı bence tehdit ettiğini gösteriyor. Evet, bu burada dalı gelebiliyor evet, ama ha, ilginç. Evet, yani ben bu noktada bir kısacık geriye dönmek istiyorum bir parantez açıp yani e, yargıta e, yargıdan. Kaçırmak meseleleri evet. üzerine eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk evet. ayrıntılı bir yazı yazdı. Ve ben de okudum evet. Çok esaslı bir yazı. Evet var. önemli. Kambur yaratır ve bu hiçbir zaman giderilemez diyordu evet. Evet. yani. Evet yani bu, bu temizlenmedikçe. Yani ben sonda söyleyeceğim istersen şimdi söyleyeyim biraz daha ayrıntılara gireyim. Yani ben ıı, Başbakan'ın bundan böyle aklanmadıkça Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde yönetebileceği kanatında değilim. Ben bu kabiliyeti yitirdiği kanaatındayım, bu kapasite. Evet, ee, bu çok bu, önemli bir Yani tespit. bunu neden ki biliyorsun yani ben hiçbir zaman ne Recep Tayyip Erdoğan, ne Adalet Kalkınma ile böyle bir mutlak yazı da gelse, tura da gelse, karşı çıkan Bittik bah olduk diyen birisi hiç olmadı. Bu 10 yıllık iktidar boyunca hem bir ekonomist olarak birçok politikaya, iktisat politikasına destek verdim. Eksikleri eleştirdim, varsa yanlışlar. Siyasette de kimi zaman tabii karşı çıktım, kimi zaman ne bileyim ben, işte bu barış sürecini mesela amasız destekledim her zaman. Dolayısıyla böyle bir hani Yeminli AKP düşmanı falan Değilim ve böyle bir Sıfatla daha şey Olduğumu düşünüyorum bunu söylemeye Hakkım olduğunu yanılıyor olabilirim tabii. Herkes yanılabilir Ama şu anda samimi düşüncem Hakikaten bu nedenlerine neden, gelince Bence çok temel Ekonomik istikrarın tabi burada Demokrasiyle siyasetle Ekonomide iç içe Geçiyor iki tane temel mihen taşı vardı. iki tane temel direği vardı. Bir tanesi işte düzgün bir açık piyasa ekonomisiyiz biz. Dünya ekonomisine entegre olmuşuz. 1980'lerden itibaren çok büyük çapta açık bir ekonomiyiz. Sermaye hareketlerini açık. Şimdi bu ekonomiyi yönetmenin raconu var. Yani bu böyle bir açık piyasa ekonomisini belli kural kuralları ancak uygulayarak Düzgün yönetebilirsiniz Yani burada temel sorunlardan söz etmiyorum Para politikasından Maliye politikasından Maliye politikasında hakikaten çok Başarılı oldular zaten o sayede Birçok kazanım elde edildi Onun ayrıntısına girmeyeyim şimdilik Ama geziden bu yana Bu faiz lobisi hikayesi Ardından öyle olmaz böyle olur Enflasyon öyle düşürülmez böyle düşürülür Düşük faiz Enflasyonun ilacıdır gibi yani hani ektisatçılar derler ya aralarında anlaşamazlar 3 tane iki tane ektisatçıdan 3 tane fikir çıkar ama bu enflasyon ve faiz ilişkisinde Allah 100 tane iktisatçıya sorun eminim 99'u aynı şeyi söyleyecektir Tasarrufların çok düşük olduğu bir ekonomide cari açık veren bir ekonomide siz negatif reel faizle ne enflasyonu düşürebilirsiniz ne tasarrufları düş arttırabilirsiniz hmm. Yani dolayısıyla bunlar çok basit şeyler ve bu basit şeyleri bile açıktan dillendirmeye başladı. Yani geçen 10 yılda karışılmıyordu şeye Merkez Bankası'nın para politikasına. Bu faiz lobisi böyle tamam bir ara zaman zaman bunları söyledi, dillendirdi başbakan ama çok ısrar etmemişti. Ama Gezi'den bu yana ve 17 Aralık'tan bu yana çok net açık bir şekilde gördük ki bir kere Merkez Bankası'nın bağımsızlığına, yürüttüğü para politikasına, enflasyon faiz ilişkisinde son derece tehlikeli bir söylemi var. Yanlış yani açıkçası. O yetmezmiş gibi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı unutmayalım. Çok önemli bir kazanımı 2001 krizinden sonra. Ya evet. Daha çok Kalkınma Partisi'nin işte bu ekonomik istikrarı sağlamada da Önemli bir şey unsur etken Evet dün e, yazında evet. yazdığın gibi Yani iki önemli Şey bir mali disipline Bağlı kalınması yıllar Evet, evet. Görülmemiş bir şekilde İkincisi Doğrudur. de yani Başta Merkez Bankası olmak üzere diye yazmışsın Bütün bu rekabet konumun, Ha Şimdi oralarda da Oralara da karışmaya başlıyor evet. Yani şimdi zaten söylemine Baktığın zaman her şeye karışan Neredeyse değil mi Üsküdar'da bir küçük kamu arazisinin bile kime verilip kime verilmeyeceğine kadar işlerin içine giren bir başbakanın zaten özel kurum diye bir şey kabullenmesi mümkün değil. Artık bu bence açık seçik gözüküyor. Evet, futbol, Buna tahammül edemez. Yani bu takımlarının banka şey? denetleme ve düzenleme kurulu BDDK olsun, enerji işte var, özel kurum tabii rekabet kurumu var. Yani Bunların bu saatten sonra gerçekten özel bağımsız çalışmaları yani hiçbir e, böyle yasalarını değiştirmeseler bile bunlar siyasi baskıyı hissediyorlar üzerlerinde. Çok açık sermaye piyasası kurulu keza onları zaten açıp emirler veriyor. Yani e, şimdi bu, bu çok temel bir şey çünkü bir piyasa ekonomisi hele böyle dışa açık dünyayla entegre olmuş bir piyasa ekonomisini böyle yönetemezsiniz. Bu bir, birinci kısım ikinci Kısımda şu Avrupa Birliği işte çıpası diyoruz basit bir şekilde e biliyorsun 2005'te işte daha önceki koalisyon hükümeti de bir dizi reform yaptı tamam Adalet Kalkınma Partisi de yaptı ve Türkiye'yi Avrupa Birliği ile işte üyelik müzakereleri yürüten ülke statüsü kazandırdı bu çok önemliydi yani. Yani demokrasi bilmem ne açısından tabii ki önemli de ya, ekonomik istikrar açısından da çok önemliydi. Evet yani Kemal Derviş ile başlayan. Başlayan işte bir dizi siyasi reform sayesinde <gülüyor> ne dedi 2004 zirvesinde Avrupa Birliği tamam Türkiye asgari ölçüde Kopenhag kriterlerini yani işte demokrasi kriterlerini yerine getirmiştir sağlamıştır onun için müzakerelere başlayabiliriz dedi. Bu son derece önemli bir eşikti. Yani gene bir rakam vereyim dinleyicilere yani neden bunun bu kadar önemli bir eşlik olduğunu anlatabilmek için 2004 yılında en son bizim geldiğimiz yabancı sermaye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında geldiğimiz nokta 3 milyar dolardı. 3 milyar dolar yani hiçbir şey değil. Bu 2005'ten itibaren önce 15'e sonra 18 milyar hatta 20 milyar dolara kadar çıktı. Bugünlerde de yani Düştü tabii krizden sonra krizle birlikte tamam hala 10-12 milyar dolar civarında. Yani şimdi bu tabii ne sayesinde oldu? Avrupa Birliği ile müzakere eden ülke statüsü sayesinde oldu. Neden bu statü önemli? Çünkü yatırımcılar, filbalar ne dediler? Tamam belki Türkiye sonunda üye olmayabilir ama bu müzakereler sayesinde Türkiye bir hukuk devleti. Batı standartlarında bir hukuk devleti. Yani ekonomi anlamda hukukunda saygı gördüğü sadece kişisel özgürlükler veya çolucu demokrasi değil. Bir ülke olacak. Bu müzakereler zaten ne demek? işte Avrupa'nın kurallarını, yasalarına, müktesebatı dediğimiz, Avrupa'nın müktesebatı dediğimiz olayı Türkiye benimseyecek. Şimdi bunun güvencesiyle çok yüksek bir cari açığı da finanse etmeyi başardı Türkiye yani dolayısıyla Bu ekonomik istikrar Ekonomik başarı vesaire dediğimizin Arkasında tamam tabi ki uluslararası Likidite bolluğu falan katkıda bulundu ama Esas belirleyici unsurlar bunlar Hem ekonomi Hem işte siyasette Avrupa Birliği ile Kopenhag kriterleri yürütülen müzakereler Bunlar bir araya geldiği için Bu Başarı var Bunları şimdi Allah aşkına ben çürüdüğünü iddia ediyorum. Yani yavaş yavaş çürüyor bunlar bu temel taşlar. Hem ne, neden çürüyor? Başbakanın çok açık bir şekilde otoriter yönelimin nedeniyle çürümeye başladı. İşte bu son Twitter olayında bile alt alta getir koy Avrupa Birliği sözcülerini söylediklerini. Ondan önce HSYK. Yani işte MİT daha çıkmadı ama büyük bir ihtimalle şimdilik gündeme gelecek seçimden sonra. E bunları alt alta koy. Ne konuşulmaya başlandı Avrupa'da? Ya bu Türkiye-Kopenhag kriterlerini acaba ne kadar hala sağlamaya devam ediyor? Evet. Yani e, şimdi dolayısıyla bence ekonomik istikrarı kim tehdit ediyor o zaman soralım. Yani AKP e, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola bu şekilde bu kafayla devam ettiği takdirde mi ekonomik istikrar daha e, fazla tehdit altına giren. Nitekim MUDİZ de e, tabii ay ilan ediliyor. <gülüyor> Kuluşlararası komplo bir parçası olduğu söyleniyor. Not attırırken öyle değil. Hakkımızdı hakkımızı verdiler. Ama ne zaman bir negatif olumsuz bir şey söylese bu reyting kurulmuştur tabi onlar da sütten çakmış akkaşık belki değil ama bu son değerlendirmesi de ne üstünde duruyor? İşte bu siyasi riskler üstünde duruyor. Bu siyasi risk, Adalet ve Kalkınma Partisi oy kaybedecekmiş, zayıflayacakmış sonra ne olacağı belli olmazmış. Ama mesele ondan ibaret değil. Mesele bizzat Türkiye'de açık piyasa ekonomisinin, hukuk devletinin kurallarıyla bundan sonra öyle çok daha kolay işleyemeyeceği. Ve bunun hakikaten ekonomik istikrar üzerinde, ekonomik büyüme üzerindedir. Bana sorarsan ciddi tabii ki şeyler olacak, sonuçlar olacak. Evet, Moody's ve Fitch de galiba ikisi de bu kredi değerlendirme, uluslararası dünyada önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'nin kırılganlığını evet. arttırdığını açıklamıştı. Fitch de aynı şekilde Türk şirketlerinin durumu için bir uyarı yapmış ama Maliye Bakanı Mehmet Şimşek <gülüyor> Türkiye'nin ekonomisi dışarıdan göründüğü kadar kırılgan değil demişse de çok tabi senin de özellikle ekonomik istikrarı ciddi şekilde böyle sayısız müdahalelerle yıpratan bir şeyden sonra e... ya iş adamlarına biliyorsun çeşitli um, iş çevrelerine çok ağır tehditler savurdu o hepimiz kulaklarımızda duyduk hain dedi ...kompiyocu dedi... ...ondan sonra... E, ...şimdi Allah aşkına yani... ...bu, bu, bu hain dedikleri işte... ...hem e, hizmet hareketine... ...cemaate yakın e, iş çevreleri var... ...hem da biliyorsun... ...e bunları bir araya getirdiğin zaman... ...Allah aşkına bu yatırımcı... E, ...güvenini destekler mi yoksa... ...köstekler mi? Şimdi bugün okuyorum... ...basında işte... E, ...Gülen cemaatine yakın bir holdinge... ...baskın yapılmış... ...e neden şeyin hesaplarına bakılmıyor... Bilal'in e, vakfının onun hesapları, vakıf hesaplarına da bir bakılsa ya. Neydi? TÜRGEV. Türgev. Türgev evet. TÜRGEV. Yani, yani bu şey çok büyük bir olay. Cemaat operasyonu başladı diye vermişlerdi bu kaynak holdinge verilen şey. Evet yani burada çok açık Kanal Türk'ün işte şeyi iptal ediliyor. Yani, Kanal Türk'ün ulusal düşün, yayın lisansı bu, iptal bunlara Yarın öbürküler biliyorsun yani bu şey otoriter rejimler nasıl yükselirler, nasıl gelişirler. Önce bir, bir numaralı düşmana saldırırlar, öbürküler susar. Genelde çok fazla sesler çıkıyor onu halledince ondan sonra iki numaralı düşmana geçer. Böyle böyle bir, bir şeyin sonunu getirir çoğulculuğun olcu demokrasimiz zaten almış bir demokrasimiz yok <gülüyor> yani ben durumu çok açıkçası parlak görmüyorum tabii başka daha şey daha şunlara da şahit olacağız benim beklentim bu bir kere büyüme bu yıl da geçen yıla göre daha düşük olacak yani zaten düşük bir büyüme sürecine girdi Türkiye yani son iki yılın büyüme ortalaması yüzde üç işte. Birkaç gün sonra açıklanacak. Geçen yılda 4 yüzde dört civarında bekliyoruz. Topla böl ikiye yüzde üç. Bu şimdi çok düşük mü büyüme. Bu yıl yüzde üçün de altında olma ihtimali var. Şimdi buna zaten şey tahammül edemez. Başbakan ben sana söyleyeyim. Hı -hı. Ee, yani birçok bir nedenle bir kere onun işte 2023 vizyonuyla tabi içerisinde. Ya yani ne diyecek? İşte komple yaptılar ondan mı böyle oluyor diyecek. Halbuki hepimiz biliyoruz ki çok açık yapısal. Sorunları var Türkiye'nin artı dışarıdaki konjonktür eskisi kadar elverişli değil. Şu mutlaka tepki gösterecek. Yani mali disiplini bile ne kadar bundan sonra sadık olur. Bir kere Merkez Bankası'na kesin müdahale edecek. Bu sizin yüksek faizleriniz yüzünden böyle oldu diyecek. Vesaire yani işler... Dere karışacak. Evet, Halk yani... Bankası'nın durumu da... Ha, bir de şimdi şeyli övünüyorduk. o da çok önemli bir kazanımdı. Ya yani banka deyince atarlattığın iyi oldu. Biliyorsun 2001 krizinden sonra gene Kemal Derviş, şu işte dönemi reformları, banka sistemi temizlendi Türkiye'de. Yani evet. yarısı iflas etti. Kalanlara da çok ciddi yaptırımlar getirildi. Bir kere öz kaynakları mecbur edildi, arttırıldı. Çok sıkı denetim altına alındılar. Onun için dikkat edersen 2008 o finansal, Küresel krizde bizimkiler sağlam durdu. Çünkü riske girmemişlerdi. Yani böyle hiçbir şey olmadı. Şimdi bu çok önemli bir gene aset. Şey açısından tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından. Ve hatırlayın 2001 krizinin yuvasını yapan önemli faktörlerden biri devlet bankalarının, kamu bankalarının yağmalanmasıydı. Halı da altına süpürülüyordu ististikler yani o geri dönmeyen krediler evet. bilmem ne Yağma e şimdi bakıyoruz yani oralarda da şey işaretleri yani birçoklar gelmeye başladı. Evet gerek Halk Bankası'nda gerekse gerek, Ziraat Bankası Gerek, gerek Ziraat Bankası'nda. Bunların evet. hesapları verilmiyor. Sayıştay şeylerin raporları engelleniyor. Ondan sonra bir takım şeyler sızıyor değil mi? Bir bakan çıkmış demiş ki ey ki gelmedi, gerçeğiydi, yandıktı bu raporlar. Evet. evet. Sayıştaş raporları yani bir takım işler öyle eskisi gibi yürütülmüyor. Bu çok açık seçik görülüyor. Evet o zaman durum hiç parlak gözükmüyor tabii. Valla yani tabii sonuçta kendi düşen ağlamaz hikayesi. Tabii fatura halka çıkacak. Fatura çıkacak. her zaman olduğu gibi başta <gülüyor> yoksullar olacak. olmak üzere evet, halka e, çıkacaktı. Yani bakalım dün akşamda ...NTV'de bir tartışma programına katılmıştım... ...orada daha... ...iktidara yakın bir... ...arkadaş meslektaş da... Işte ...şey de getiriyor... ...işte 30 Mart'tan sonra bu işler... ...düzelecek falan filan... Doğrusu ...ben de dedim ki gemileri yaktı dedim... ...başbakan... ...ben buradan geri dönüş olacağını sanmıyorum dedim... ...umarım yanılırım dedim... ...hakikaten bir kez de... ...açık radyo dinleyicilerine söyleyeyim... ...umarım yanılırım... ...benim özel bir delim yok... Başbakanlığı Azalet Kalkınma Partisi ile Ama ben Artık öyle bir noktaya gelindi ki Buradan kolay kolay Geri dönüş olmayacağını ve ancak işte Bakalım 30 Mart'ta seçmen ne diyecek Ondan sonra iki önemli aşama daha var evet. Cumhurbaşkanlığı Ve genel seçimler Ya yani Türkiye'nin bir şekilde <gülüyor> Bu badireyi Tabi demokratik kurallar için de atlatması gerekiyor Başka da Umabileceğimiz bir şey yok bakalım evet, Peki çok teşekkür ederiz Ben teşekkür Sonra ederim İyi devam Artık bir dahaki programda seçim sonuçlarını tartışacağız Tartışıyor olacağız evet. Evet. Çok teşekkürler Oldu görüşmek üzere iyi yayınlar Seyfettin Gürsel le. Ekonomik Gidişat Evet, bunun ardından bir ara vereceğiz. Aradan sonra da İstanbul hepimizin girişiminin hazırladığı İstanbul Sözleşmesi var. Şu ana kadar da e, oldukça etkili olan, büyüyen bir kampanya olarak devam ediyor. E, o yanılmıyorsam 17 bin civarında da Change Org üzerinde bir imza sayısına ulaşmış bir taahhüt sözleşme demokratik bir girişim İstanbul Sözleşmesi onun üzerinde biraz konuşma fırsatı bulacağız Zeynep Beşer, Sena Özfil ve Ali Vatansever İstanbul hepimizin girişimi adına bizi bilgilendirecekler Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve açık gazete devam ediyor. Saat dokuz buçuğu beş geçiyor. Biraz önce de duyurmaya çalıştığımız gibi İstanbul hepimizin girişimin İstanbul Sözleşmesi üzerinde biraz konuşmak istiyoruz. Üç arkadaşımızla beraberiz. Bir de düzeltme yapayım. Zeynep Başar, Sena Özfiliz ve Ali Vatansever ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet bu tam konuşacaktık ama araya çok zorunlu bazı sebeplerden mücbir sebeplerden eskilerin deyimiyle. dolayısıyla ancak bugüne kaldı konuşmamız ama çok yakından izlemeye çalışıyor Açık Radyo'nun da çeşitli programlarında hı hı. ama bir dinleyicilerle paylaşırsak nedir bu İstanbul Sözleşmesi nasıl bir proje? Ondan bahseder misiniz? Ee, tabii ki. Öncelikle teşekkürler bizi burada ağırladığınız için. Ee, İstanbul Sözleşmesi aslında en genelinde bir şehir anayasası. Ve bu şehir anayasasını aslında biz yurttaşın yurttaşa daha iyi bir İstanbul için söz vermesi şeklinde özetleyebiliyoruz. Ee, burada sözleşme çok önemli bir kelime bizce. Çünkü söz söz vermekten geliyor ve aslında biz bunu bu şehirde yaşayan herkesin birbirlerine daha iyi bir kent, daha iyi bir şehir için önce birbirimize söz vermesi üzerinden temellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve öncelikle bu isteği kendi aramızda geliştirerek, birbirimize söz vererek, bu sözü daha da geliştirerek belki bütün İstanbul'un, İstanbul'da yaşayan herkese yayarak geliştirebileceğimiz ve daha sonradan da Katılıma davet eden, gelişime davet eden ve e, bu şehri yönetmeye aday olanlara, yönetenlere de bir mesaj olarak bizim de burada olduğumuzu belirten bir çaba olarak özetleyebiliriz. Evet, öyle bir belki şeyi de e, insanın aklına geliyor, hatırlatmak gerekebilir. Uzak gibi görünebilse de çok doğrudan bağlantılar var. Yani 10, 17. ve 18. yüzyıllarda toplum sözleşmesi yani e, Felsefecilerin ve demokrasiyi kurmak için uğraşan insanların çok önemli üstünde durdukları kesinlikle çok doğru. Bir sözleşme meselesi. Hatta belki çok daha da geriye götürmek mümkün. Gelecek sene e, 2015'te 800. yıllık kutlanacak Magna Carta'nın. Magna Carta çok doğru. Ve Magna Carta'nın Bitişik bir belgesi var, Magna e, Forestum diye ormanları koruma, kimsenin olmayacak mı ormanlar müşterek <gülüyor> varlığımızdır diyen, sonradan çiğnenmiş, çitlenmiş Çıktırdı. ve çiğnenmiş bir şey ama onları da hatırlamanın zamanı, yani insanın aklına bu İstanbul Sözleşmesi ile bunlar da gelmiyor değil. Kesinlikle hatta bizler de belki bu sözleşmenin geç katılımcılarıyız çünkü bu aslında geçen sene hatta daha öncesi olan bir çalışma ama geçen sene içerisinde 2013'te şekillenmeye başlamış. Ve çok geniş bir davetle çok sivil inisiyatiflerin katılımıyla çok bu konuda uzmanların katılımıyla şekillendirilmiş bir sözleşme. Biz çoğunlukla Kasım Aralık'tan beri buna dahiliz ve aktif olarak da çalışıyoruz. Ee, Oluç heyecan verici bizler için. Evet peki şimdi biraz da içeriğine bakalım isterseniz. Ne arzulanıyor? Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin temel olarak ortaya koyduğu aslında dört e, tane ana başlık var. E, birincisi e, yeni bir yönetim anlayışı. Hepimizin aslında muzdarip olduğu yerel yönetimlerde özellikle e, merkeziyetçi yaklaşımlar yani yerelden yönetimin e, eksikliği ve bunun için e, gerekli olan yasal düzenlemelerin e, eksikliğinden doğmuş bir e, vurgu. E, diğeri e, İstanbul'daki e, değişen İstanbul'daki haklarımızı yeniden tanımlamak. Yani şehrin e, değişimi, dönüşümüyle ilgili olarak şehirde yaşayanların e, eşitlikçi özgürlükçü bir şekilde e, söz sahibi olmaları ve bu ...süreçlere katılımını sağlama amaçlı bir başlık. Üçüncüsü, geçmişte bağlarımızı yeniden kurgulamak. İstanbul bir dünya mirası. Dolayısıyla İstanbul'un korunması, geleceğe taşınmasında... ...İstanbul'un geçmişinin de özellikle vurgulanması ve üzerinde çalışılması... ...ve bu konudaki kararlara da halkın katılımını sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Dördüncüsü ise, geleceği birlikte düşünmek. İstanbul'un geleceğine dönük işte su havzalarının korunması, yeşil alanlarının korunması vesaire gibi konularda İstanbul'da yaşayanların sözlerine ve katılımına açık olunması ve yönetimde bu anlamda bir yer alınması üzerine yapılan bir vurgu var. Sözleşmenin içeriğini bu dört ana başlık üzerinde özetleyebiliriz aslında. Ve e, sözleşmede bu tabii ki detaylandırılıyor bu ana başlıklar. E, bazı spesifik e, konulara daha genel başlıklar üzerinden vurgu yapılıyor. Bunun nedeni de aslında bu bir e, kent anayasası olarak düşündük. Yani e, ana temel prensipleri koyup bunun içinde e, aslında bugün e, kentte karşılaştığımız pek çok sorunun bu başlıkların altına girdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tek tek işte Kuzey Ormanları ya da diğer başlıkları göremeyeceksiniz sözleşmede. Üçüncü Köprü, Kuzey Ormanları vesaire gibi. Ama bunları kapsayan prensiplerin tümünün sözleşmede yer aldığını, dolayısıyla bunun bir kent anayasası olarak düşünüldüğünü ve özellikle yapılan vurgu ise katılımcılık ve şeffaflık. Yani yönetimindeki şeffaflık ve alınacak kararlara, kentle ilgili alınacak kararlarda katılımcılığın artırılması ve kente yaşayanların söz sahibi olmasının sağlanması. Bu birbirimize verdiğimiz söz de aslında daha çok bununla ilgili. Hem takipçisi olmak, alınacak kararların, hem de seçimlerden sonraki süreçte bu karar alma mekanizmalarına hem katılmak hem de bunların kontrol mekanizmalarını oluşturmak üzerine bir çalışma yapılıyor. Genel olarak böyle bahsedebiliriz. E belki şeyin de üzerinde bu noktada durmak lazım. Bu demin sözüne ettiğiniz e, mekanizmaların nasıl e, biraz daha somut şey üzerinde durabilir miyiz? Yani nasıl mekanizmalar öngörülüyor? E, tabii şimdi e, bu aslında çok iyi bir soru çünkü hani sözleşmeyi okuyan, imzalayan vatandaş bunun niçin imzaladığını e, bir şekilde e, Biliyor bir taraftan ama hakikaten bunları nasıl uygulamaya geçirileceğini de e, hani karşılayan bir sorusu zinkisi. E, o zaman yani şuradan almak gibi ben tercih ederim izin verirseniz. Nasıl? İstanbul'da birçok e, aslında sivil toplum oluşumu var. Pek çok konu üzerinde çalışan sözleşmede belirtilen pek çok konular üzerinde çalışan kadınlar olsun <gülüyor> LGBT'yi bireyler olsun. Ee, çocuklar olsun, mülteciler olsun, e, çevre olsun. Bu konularda aslında çalışan e, pek çok kurum ve kuruluş var. E, tabanlarıyla çok iyi, bağlantı halindeler. E, ve yap, ne yaptıklarını biliyorlar. Ancak İstanbul gibi mega bir kentteki esas sorun e, şu ki... E, ...herkes kendi çevresi dahilinde hareket ediyor. Ve e, aslında bilgi paylaşımı ya da işbirliği imkanları şu ana kadar... ...aslında yani baktığın zaman sınırlı kalmış sözleşmenin uzun vadede bir yani İstanbul sözleşmesi bir A olarak örgütlenmeye çalışan A etrafında örgütlenmeye Yata, çalışan yani. Aynen, yani evet aynen bir e, yapı çerçevesinde gelişmekte. E, bu bağlamda aslında yakın vadede yapmaya çalıştığımız şey e, öncelikli olarak tabii ki işte belediye başkanlarını yani ve toplumu yapılması gerekli olan atılması adımlar konusunda bir bilinçlendirmek. Ee, ama diğer taraftan da e, şunun için çalışıyoruz e, bu konuda çalışan kurumları kuruluşları sivil toplum örgütlerini e, bir araya getirip neler yapabiliriz e, nasıl işbirliği içinde olabiliriz nasıl daha etkin sonuçlar alabiliriz yavaş yavaş bunları konuşmaya başlıyoruz ve e, aslında katılımcılık vesaire derken de hani sonuçta bu kurumlar kendileri en iyi biliyorlar nasıl ilgili konularda nasıl katılım sağlanır e, neler yapmak gerekir. Ee, bu şekilde bilmiyorum Ali sen bir şey ilave etmek ister misin? Evet aslında e, bu şehirde yaşayan herkesin kağıt üzerinde belirli hakları var. E, ama ve lakin bu haklar merkezi yapı nedeniyle e, çok fazla uygulanamıyor. Tepeden inen emirlerle aslında şehre dahi kararlar. E, son celsede o kağıttaki haklarımızla e, yazılı sözleşmelerdeki haklarımızı kayla alınmadan karar verilebiliyor. Aslında tam bu noktada biz bir yandan e, iki amaçlı olarak düşünüyoruz bunu. Bir, öncelikle... Burada yaşayan herkesin bilgilenmesi ve hangi haklara sahip olduğunu keşfetmesi. Bu da aslında bizim bir keşif sürecimiz. Katılımcı demokrasi artık çok fazla kullandığımız bir kelime ama katılımcı demokrasinin nerede başladığını biz kendimiz dahi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sözleşme bizim için muazzam bir başlangıç. Biz bununla kendi katılımımızın ne olduğunu kendimiz öğreneceğiz. Bu vesileyle aynı şekilde bu şehri yöneten kişilere de diyoruz ki lütfen sizler de bu sözleşmeyi imza atın önce bir yurttaş olarak ve sizler de katılımcı demokrasiye dair bir iyi niyet gösterin. Çünkü hepimiz bu iyi niyeti göstererek yavaş yavaş öğreneceğiz. Ne yazık ki geç de olsa aslında katılımı bizler bu sözleşmelerle keşfedeceğiz. Ve belki dünkü toplantımıza biraz bahsetmek gerekebilir. Lütfen. Dün de tam bununla ilgili bu hararetli seçim ortamından belki biraz nefes alınmak için Oldukça bize umut veren bir toplantı gerçekleştirdik. Biz hep şu soruyu soruyoruz. Nereye doğru götürebiliriz bu işi? Beraber çalışıp kendi katılım haklarımızı, mekanizmaları nasıl oluşturabiliriz? Ve bu doğrultuda bizler neler yapabiliriz? Ve benzer düşünceleri paylaştığımız, benzer mekanizmalarla uğraşan çeşitli sivil inisiyatiflerle dün bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Ve aslında bu İstanbul hepimizin bu metinlerde ya bu sözleşmede oluşurken ki izlenen yola çok yakın bir yöntemle toplantıyı açtık. Biz buradayız çünkü daha iyi bir katılım ve şeffaf bir İstanbul'un mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunda beraber neler yapabiliriz? Biz de bilmiyoruz. Haydi beraber keşfedelim dedik. Bu bence çok önemli bir davet. Çünkü herkes şehre dair. Bir şeyler bir şeyler peşinde ve bir şeyler biliyor. Hani çok meşhur söz vardır ya, hiç kimse her şeyi bilmez, herkes bir şey bilir, bilgi insanlıkta kalır. İşte tam o şekilde de herkese açık davet yaptık ve müthiş bir pozitif enerji gördük ki şu seçim atmosferinde herkes bir ara Tüm verip... büyük bir kutuplaşmada evet. aynen öyle. ve gerilim içinde ve yaşanan... Kesinlikle ve hani düşünebiliyor musunuz, falan uçuşuyor. masada oturuyoruz ve herkes şehrin katılımına dair, şehirlinin katılımına dair muazzam fikirler içerisinde ve bunları paylaşmaya ortak bir zemin oluşturmaya hazır. Ve tam da bunu istiyoruz. Aşağıdan yukarıya bir heyecan. Biz yukarıya diyoruz ki biz bu mekanizmaları oluşturmasında beraber hareket edebiliriz. Aslında tam Ali tamamlayacak bir şey anlatayım ben de. Çünkü Anlacağım. aslında ben İstanbul' hepimizin en geç katılan kişiyim. Kasım Aralık dedi Ali ama ben Şubat'tan beri, yani hatta Şubat ortasından beri buradayım. O yüzden aslında benim ben vatandaş olarak imzalamıştım sözleşmeyi ve daha sonrasında dahil oldum. Ee, ve hani şunu paylaşmak istedim. Ee, yani mesela bu sözleşme benim için şunu ifade ediyor. Bir hani vatandaş olarak İstanbul hepimizin ekibinden biri değil de bir hakikaten İstanbul olarak şunu ifade etti ilk başta. Ya evet ben bunları dert ediyorum. Ve e, ama çok yalnızım yani çevremde birkaç kişi var belki aynı şeyleri dert eden. Ama e, çok yalnızım ve e, gerçekten de nasıl mekanizmaları kullanmam gerektiğini... ...bu konularda neler yapabileceğimi, kimlerle işbirliği yapabileceğimi... E, ...hem hukuki hem pratik e, alet edevatı hani, kullanabileceğimi bilmiyorum. Ve e, aslında sözleşmenin bende uyandırdığı ilk duygu e, şuydu. Yani e, hani yurttaşın yurttaşa sözü belki bu anlamda da değerli bir şey. Yani ya bunu imzalayan insanlar var ve yani biz en azından belki her konuda olmasa bile belli konularda önceliklerimiz şehirle ilgili önceliklerimizi paylaşıyoruz ve bu bizim bir araya gelebileceğimiz bir e, yani hani birlikten kuvvet doğar da denir ya yani e, kaynaklarımızı paylaşabileceğimiz bir platform olabilir mi e, Şevki ile toplantıya gidip hani kendimi de bu oluşumun içinde buldum aslında bir taraftan da öyle bir şey de var hani o yüzden e, Galiba bu noktanın biraz daha altını çizmek gerekiyor çünkü baktığınız zaman e, sözleşmede hem bir geçmiş vurgusu var hem de şu andaki zamana yapılan bir vurgu var ama beni daha çok heyecanlandıran bu sözleşmeye baktığım zaman bir gelecek vurgusu ve bunun da sadece seçimlerle ibaret olmayışı böyle bir platform kurulduğunda işte o heyecanlandıran durumda galiba o zaman ortaya çıkmaya başlayacak söylenildiği gibi bu şeyleri paylaşılabilecek bir ortamın yaratılması gibi bir durum söz konusu olacak. ...gerçekten heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Kesin, kesinlikle yani... E, ...yani bu seçim... ...bu yolculukta... ...çok ufak bir durak. Evet. E, ve sandık... ...bu işin sadece başladığı yer belki de... ...bizim derdimiz kesinlikle... ...katılımla ilgili. Bir an oy verip... ...kenara çekilmek değil. Aslında... Katılım, ...katılımda... ...öğrenmemiz gereken çok şey de var. Biz de aslında... ...bir yandan kendi konfor alanımızdayız ve... ...oy kullanıp kenara çekilmekten de bir şekilde... E hoşnutuz kendi enerjimizi belki kurtarmak için ama aslında diyoruz ki e, orada başlıyor ve katılım bizim hep beraber tüm bu süreçlerde şeffafça beraberce karar almamız. Yani birisinin bize danışıp karar alması değil. Beraberce bizim kararımızın değil, kendi kararının değil, ikimizin birlikte doğru kararın ne olduğunu keşfetmemizin olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bu süreçte beraber ilerlemesi gerektiğini evet, Bu çok son derece önemli bir nokta hakikaten ben de cana katılıyorum. Gayet heyecan verici bir noktası var. Yani işte bu sıralarda dilimizden en azından benim dilimden düşmeyen bir şey var. Havodzi'nin tarihçi söylediği bir şey. Yani sandık ötesine giden bir mücadele demokrasiden uzaklaşmak değil aksine Demokrasinin mutlak gerekliliği budur diyor. Bu, yani bu söyledikleriniz beni e, onu bir kez daha hatırlattı. Ama tabii e, mesela şeyi de sormak istiyorum. E, sandık başındayız ve oy ve ötesi gibi oluşumlar da aslında sadece seçimle ilgili değil. Daha dün konuştuk e, gününle bu meseleyi ve bunun bir seçim meselesi nin çok ötesinde olduğunu bir harekete dönüşmekte olduğu bir vatandaş hareketine ne diyorsunuz sizin bu bağlantınız İstanbul hepimizinle bu şey arasında nasıl bir bağlantı var öncelikle tabi dediğimiz gibi İstanbul Sözleşmesi bir kent anayasası bir kent anayasası oluşturmak üzerine yola çıkılmıştı ama tabii ki bu yaşadığımız seçim sürecinde, özellikle e, son e, üç aydır yaşadığımız olan, üstü, olan dışı süreçte e, seçim biraz göz ardı edildi. Aslında son bir ayda daha çok seçim üzerine e, yoğunlaşma ve konuşulma başlandı. E, dediğiniz sandık başındayız ve oy ve ötesi e, bu anlamdaki çok önemli girişimler. Özellikle e, insanları oy kullanmaya yönlendirmek ve oylarına sahip çıkmak konusunda. Oy ve ötesinden yaptığımız toplantılardan birinde bir katılım oldu ve yaptıkları çalışmalardan bizlere de bahsettiler. Onlar da aslında bizim bu seçimler sonrasındaki sürmesini öngördüğümüz süreci aynı şekilde düşünüyorlar. Oy kısmı sadece şu anda oyların güvenliğini sağlamak, insanları oy vermeye teşvik etmek anlamında olan süreç. Ötesi kısmında bizim hepimizin bu dünkü toplantıda da bir araya gelen kuruluşların, örgütlenmelerin de aslında soru işareti olan ötesi kısmını yine birlikte yapmayı planlıyorlar. Oy ötesinden o anlamda bir istek aslında geldi. Bu süreci beraber tasarlama konusunda onlar da aynı fikirdeler. Aslında bu seçimler sonrası kısmı herkesde bir soru işareti. Biz bu soru işaretini biraz açıklığa kavuşturmak üzere bir araya gelmek istiyoruz. Tabii ki oy güvenliği çok önemli. Zaten süreç orada başlıyor. Öncelikle oyumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Sonrasında ise sahip çıktığımız oyumuzu katılımcılık anlamında da devam ettirmemiz gerekiyor. Şu anda da aslında doğru soruyu sormaya çalışıyoruz. O soru nedir? Daha iyi bir şehir, daha iyi bir katılım nedir? Aslında öncelikle belki soruda uzaşmaya çalışacağız. Hatta seçimden sonra öyle bir yine yuvarlak masa toplantısı yaparak doğru soruya indirgemeye çalışacağız ki yolculuğumuzu biraz daha net görelim. Evet, ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Şimdi dün Selengül'ünle bu sandık başındayız ve oy ve ötesi meselesini konuşurken Selengül'ünle Gezi forumlarının bir uzantısı yani oradan kalkarak geliştiğini de, oradan bir fikri platform olarak oluştuğunu söylemişti. Siz ne dersiniz? Yani bu geçen yaz, uzun sürmüş bir yazın etkileri ne oldu bu demokratik taban hareketinin oluşmasında? Ee, çok değerli bir soru açıkçası. Ee, ön, öncelikle Demin bu toplantıdaki ortak uzlaşımızdan bahsederken hepimiz daha iyisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Hepimiz sorular soruyoruz ve onun için çabalıyoruz derken aslında bu tamamen zaten geçen sene Haziran'da başlayan bir şey. Hepimiz aslında şey diyorduk ya, bundan sonra ne olacak, bundan sonra ne olacak diyorduk ya. Aslında o düşüncemiz zaten... ...her şeyi başlattı. Şu anda da hepimiz onu soruyoruz ve bu bizi bir araya getiriyor. Bundan sonra daha iyi bir şeyler olabilir ve onun için şu anda buradayız. Ve bu inanılmaz önemli bir kilit nokta. Ve bu bize geçen seneden beri hepimizin damarlarına bağışlandı. O yüzden... E, ve, ...ve neşe ve bu doğrultuda çalışma, azmi, şevki. Bunların hepsi bence müthiş kazanımlar. Sonuç değil bakın, sadece soruları sorma, yolda olma, yola çıkma. Bence inanılmaz önemli ve bu hepsi e, gezide ateşi yakılan şey bence. Şey, oy ilgili ben de bir iki, ve hani bu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben oy gönüllüsü oldum Sultanbeyli'de. Ee, o yüzden şu anda ilk elden biraz da sürecin içindeyim aslında. Ee, onun kendileriyle görüşmesi sonrasında oldu bu da. Yani e, şöyle bir, e, yani gezi sürecinden başladı muhakkak. Çünkü e, mesela ben gönüllü olarak kendi... E, işte insanları ikna etme sürecinde falan konuşurken herkese hakikaten bir e, dahil olma oyuna sahip çıkma sorumluluğu çok çok e, üstün ve tabii ki yolsuzlukla ilgili bir e, yani bunun daha çok yolsuzlukları yani seçimde olacak usulsüzlüklere karşı geliştiğini gözlemliyorum. Bunun hani hem avantajları hem de dezavantajı var. Çok önemli bir avantajı şu bence yani. O yaptığı şey çok odaklı bir şey. O yüzden insanlara gerçekten de vereceğinizi çok iyi söyleyebiliyorsunuz. Ve bu çok iyi bir başlangıç olabilir. Yani Çünkü aslında birazcık da şeye ihtiyacımız var. Yani hakikaten ben az önce söyledim ya. Hani ben ne yapabilirim? Bunu yapabilirsin. Yani ne yapabileceğiniz çok açık. Hakikaten seçimde sandığınızın başına gidip durabilirsiniz. Ve o e, onun da şimdiden şey yarattığını görüyorum. Yani ben e, işte binan sorumlusuyum mesela. Kendi grubum içerisinde hakikaten böyle bir bütünleşik bir grup... Evet biz hani bir ideal için beraber çalışıyoruz ve hani vatandaşlık şeyimizi kullanıyoruz. Ve bunu e, bir kere tattıktan sonra aslında e, farklı alanlarda da yayılabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, e, belki de hiçbirimiz aslında bunun yani bir şekilde aktif vatandaş olmanın e, tadına varmamıştık şu ana kadar. bunu nasıl varacağımızı bilmiyorduk. Yani o aktif vatandaş olmanın tadına... E, yani çok merak ediyorum gerçekten pazar akşamı seçim sonuçları ne olursa olsun. Yani sabah 7'de Sultanbeyli'ye gideceğiz. Ee, hiçbirimiz orada yaşamıyoruz. Yani ben şahsen orayı seçme sebebim de şuydu mesela. Yani e, hiç tanımadığım bir yer, bir İstanbulluyum. Orası da İstanbul ama hani bilmediğim, görmediğim bir yer yani. Hani orayı görmek istedim. Orada e, ve pe pek çok insanda da benzer kaygı olduğunu düşünüyorum. Ve sonrasında seçim sonuçları ne olursa olsun o aktif vatandaşlığı tatmış olarak nasıl çıkacağız o seçimlerden onu görmekte istiyorum. Ve e, bir şekilde hani eğer bizim de onlarla işbirliğimizle de devam ederse ve benzer çalışan şeylerle bunun e, daha geniş ölçekte bir e, hani hep diyoruz ya katılım, işte aktif vatandaşlık bunun pek çok bacağı olacak. İşte belediye meclisleri var, kent konseyleri var, mahalle ölçeğinde katılım var, forumlarla siz ilişkilendirdiniz. Yani bu devam eden bir süreç ve e, bir şekilde bunun da düşünüp e, uygulamaya koymamız gerekecek seçim sonrasında. Evet yani... E... Biraz önce çok net olarak ifade edildi ama gizli denen fenomenin olgunun başlangıç noktasındaki belki de ilk söz bu daha başlangıçtı. Burada Can'ın sorduğu Suriye sizin de verdiğiniz cevaplar bütün bu konuştuğumuz şeylerden çıkan da o. Yani bu bir adım tabii seçimde önemli bir adım ama aslında bu daha başlangıç tabii yani mücadelenin bu bir aktif vatandaş olmanın tadı diye çok hoş bir söz söylediniz bence yani. Ve demokrasinin tanımı da bilebildiğimiz kadarıyla en basitinden insanların kendi kaderlerini başkalarının eline bırakmaması doğrudan doğruya inisiyatifi ele almasından ibaret. Belki şeyi de sormak istiyorum. Bu Change.org üzerinden yapılan bir şeyde 17.000 civarında gördüm ben son bugün baktığımdan. Bir, birkaç da rakam verelim istedim. Tabii şöyle programa girmeden önce en son biz de baktığımızda yaklaşık 16.900 civarındaydı. Biz program sürecinde 17.000 imzaya geçeceğimizi umuyoruz açıkçası. Dolayısıyla buradan şu anda dinleyen herkese çağrı yapıyoruz lütfen İstanbulHepimizin.org e, adresine girerek e, sözleşmeyi imzalı, imzalarlarsa e, bu sayının artacağını düşünüyoruz. E, tabii ki başından beri vurguladığımız şey aslında imzalayan insan sayısından çok e, her bireyin bu süreçte yer almak e, üzere bir sorumluluk üstlenmesi. Zaten sözleşmenin aslında yerleştirmeye çalıştığı bu. Yani vatandaşlık bilincini, e, kente sahip çıkma bilincini yerleştirmek asıl amaç. Dolayısıyla imza atmakla e, biten bir e, süreç değil e, imza atmakla biten bir süreç değil sadece e, gelecekteki katılım süreçlerine veya denetim süreçlerine de ben burada söz sahibi olmak istiyorum ve vatandaşlık haklarımı kullanmak istiyorum üzerine atılmış bir imza Dolayısıyla biz e, rakamlardan ziyade bu imzanın e, bireyde yaratacağı sorumluluk üzerine ve bu sorumluluğun uzun vadede e, sürdürülmesi üzerine odaklanıyoruz. Bunun haricinde tabii ki adaylardan da e, İstanbul e, Belediye Başkanlığı için aday olmuş tüm partilere e, bu sözleşme imzaları, e, imzalamaları konusunda bir çağrı yaptık. E, oldukça iyi geri dönüşler oldu. E, İstanbul Büyükşehir e, Belediye Başkan adaylarından e, şu anda zannediyorum 3 e, evet, parti. 3 partinin adayı. ...imzaladı sözleşmeyi. Bu İstanbul Hepimizin.org sitesinde zaten imzalayan adaylar... ...ve neden imzaladıklarına dair e, hem e, videoları hem de e, neden imzaladıklarına dair sözleri bulunuyor. E, onun haricinde e, ilçe belediye başkanı adayları da e, oldukça yoğun ilgi gösterirler... ...ve e, imzalayanların listesini yine e, sayfamızda bulabilirler. E, o anlamda oldukça... E, ...etki yarattığını düşünüyoruz. Onların imza aslında bir... E, ...iyi niyet göstergesi. Seçimden sonra... ...eğer seçilirlerse kendileri... ...onlarla yakinen çalışmaya devam edip... ...bu sözleşmeye uyup uymadıklarını... ...kontrol edeceğiz Denetim. ve onları... ...evet aynen denetleyeceğiz. Hatta onu gözüm üstünde... E, ...sözüyle özetliyoruz. İmza atarak aslında biz otomatik olarak... ...bu şehri yönetecek her kimse ona... ...gözüm üstünde diyoruz. Aslında çok önemli... ...bir nokta daha var. E, hani... Gandhi'nin meşhur lafı vardır, sözle başlayan kadere doğru giden, sözlerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür, düşünceleriniz duygulara, duygularınız davranışlara ve en sonunda bu alışkanlıklarınız sizin kaderinize dönüşür. Aslında biz tam olarak bu sözle var olan merkezi kaderimizi en baştan kurgulamaya çalışıyoruz. Sözle uzlaşmaya çalışıyoruz, doğru cümleleri kurarak, doğru refleksleri göstererek yeni bir yerel yönetim, Mümkün diyoruz. Hatta şu anda siyasetimiz realden sürreyle doğru kayarken biz bunun karşısına yerel siyaseti koyma taraftarıyız ve sözle başlayarak bunu tüm şehir hatta diğer şehirler çapında da gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Hatta tam bu noktada belki Zeynep diğer şehirlerdeki çabalardan bahsedebilir. Ee... <gülüyor> Birkaç dakikamız kalmış. Tamam çok kısa olarak yani şöyle eee Ali belki Rize tamam. yani Rize'de, Batman'da, Düzce'de olduğunu biliyorum bir takım girişimler, benzer girişimler. Yani ilham kaynağı olduğu yani İstanbul hepim sevgili seyircilere itiraf ediyorum ben bu konuda ne çok bir ilgim de. yok açıkçası. <gülüyor> Kınmamdan fark etmişsinizdir ama yani çok genel hatlarıyla şunu söyleyeyim. Hani Rize'de bir belediye başkanı adayının özellikle bu konuda çok benzer bir girişimde bulunduğunu biliyorum. isim vereyim mi? Vermiyorum. Eee onun dışında da yani farklı şehirlerde gerçekten bunun ilham kaynağı olması çok iyi ve uzun vadede yani daha doğrusu orta vadede bu şehirlerle bir araya gelip aslında bir tecrübe paylaşımına da gitmemizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü İstanbul bir megapo megakent ama diğerleri değil ama oradan çok değerli şeyler çıkabilir o yüzden mesela tecrübeler ve eforlar çok daha odaklı ilerleyebilir. Yani bu konuda bir de şunu da konuştuk aslında dünkü toplantıda çok önemli bir şey söyledi katılımcılarımızdan bir tanesi. İstanbul evet mega kent ama İstanbul'da olan herkesin yani bir kısım kişi de aslında farklı, kişi, farklı kentlerden gelen kişiler ve e, bunlar aynı tecrübeleri kentlerine götürebilir ve kentlerinin tecrübelerini de buraya getirebilirler. E, biraz bunun üzerinde de durmak gerekiyor. Son söz olarak da şunu söylemek istiyorum. E, aktif vatandaşlarımdan beğendiyseniz yani dinleyen herkese gerçekten bu aktif vatandaş olma sürecinde bize katılmaları için sözleşmeye bir göz atmalarını istiyoruz. O zaman web sitesini son bir kez daha hatırlatalım isterseniz. İstanbul Hepimizin.org Evet. Bunun biz bu programda dahil pek çoğunu podcast olarak kullanıyoruz. internet sitesini açıkradio.com'dan izlemek mümkün. Bu konuşmamız da bir süre sonra podcast olarak yayınlanacak. Yani tıklayarak ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca da siz bilmem gelirken tweet üzerinden duyurdunuz mu? Olmazsa biz duyuruz. Belki akşam Açık Dergi programında da. Ömer Bey siz imzaladınız değil mi? İmzaladım <gülüyor> evet. <gülüyor> bir davet. Madem podcast. Tabii. Sizin neden imzaladığınızı e, öğrenebilir miyiz? Çünkü bizim e, sayfamızda bir bölüm var. İmzalıyorum çünkü şeklinde. ve Özel bir şey olarak koymadım ama burada konuştuğumuz temel yani bu bir e, e, Belki son olarak şeyin söylediği Ali söyledi galiba. Yani bunun bir başka bir yerel yönetim mümkün meselesinin ben bir nokta daha ileri de götürmek Zihnel olarak zihinsel olarak yani ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren yolun başlangıcı bu bu daha başlangıç denirken elbette yerel yönetim hayatı önem taşıyor tam dediğimiz gibi işte belki eski Yunan kadim medeniyetler demokrasisinden bugüne getiriyoruz işte onları da esinlenen Rusu gibi toplum sözleşmecilerinden geçiyor yolumuz ve buraya kadar geliyor. Ve sonuç olarak bundan sonra da çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Çünkü büyük bir ekolojik felaketin eşiğinde bu artık tartışılacak bir hali kalmadı dünyanın. Yani küresel iklim değişikliği dolayısıyla türlerin yok oluşuna giden bir şey. Dolayısıyla bu tarz bir taban hareketinin muhakkak hayati en önemli can alıcı şey olduğunu düşünerek imzaladım ben bunu ve buradan bir demokrasi bir direniş kültürünün bir başlama, başlangıç noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani kuvvetle destekliyorum. Evet. <gülüyor> Hepimiz direniyoruz ama yakında... Herkes, hepimizin bir araya geleceğiz ve hepimiz beraber bir şeyler inşa edeceğiz. Direnmemiz gereken hiçbir şey kalmayacak. Sadece kendi direncimizi açacağız ve en sonunda hep beraber hareket edeceğiz, edeceğiz bence. Yavaş yavaş bunun temellerini atıyoruz. Evet, evet öyle görünüyor. Yani çok sık son zamanlarda tekrarladığımız bir şeyi bir kez daha söyleyeyim. E, yani bu o, petrol boru hattına karşı e, Amerika'da çok ciddi mücadele veren genç insanlar, özellikle üniversiteliler hatta liseliler bile Katıldılar Ve bir kısmı kendilerini e, beyaz evin duvarlarına da bahçe duvarlarına da zincirletip gözaltına aldırdılar. Onlardan biri e, şey demişti bir kenarda durup oturamayız yoksa savunacak bir geleceğimiz olmayacak. Ben tamamen sizin de içinde bulunduğunuz bu hareketin böyle bir şey olduğu düşüncesindeyim. Yani omuzlarınızda ağır büyük var ama ne yapalım <gülüyor> biz bir taraftan de... da aslında çok kısa bir şey vakit varsa eklemek istiyorum bir taraftan böyle şeyler var bir taraftan da aslında biz kaldırmamıza bile sahip çıkmıyoruz yani e, hani eğer bu tip şeyleri büyük gören hani dinleyicilerimiz varsa küçük de düşünüle, düşünülebilir yani bir kaldırmanıza sahip çıkmak bir yaya yolunuza sahip çıkmak bile aslında e, bir başlangıç e, evet, ve evet. mücadeleye devam <gülüyor> mücadeleye devam <gülüyor> Ee, Zeynep Başer, Sena Özfiliz ve Ali Vatansever size çok teşekkür ederiz. İstanbul hepimizin girişimindendi. Ve evet devam edeceğiz. Bitirirken, açık gazeteyi bu şekilde bitirirken de Sarah da da e, 90 yaşına gelmiş olmasıydı. Sarah bir müzik dinleyerek bitirelim bir şarkı. Kendisi 1990'da ölmüştü. Zaman zaman çeşitli vesilelerde çaldığımız Danny Boyu bir de İrlanda Halk Şarkısı'nı ondan dinleyerek bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. stick.